Elhamdülillah Lizi hadâna Lihada Femâkünnâ Nehtediyel evlâ Nehdanâ Allah Femâ Tevfîn Qîm'at Sâmi İllâ Mülâh Leqâd Câet Resulü Rabbina hak Sallu Ala Resulü Muhammed Allah Sallâ Allah Şey Çok Yankı Çok Yankı Çok Yankı Çok Yankı <Sessizlik> Sallu ala tabi kulubina Muhammed. Allahümün salli ala salli. Sallu ala Muhammed. Allahümün salli ala salli. Ve ala alihi ve sahbihi ve selam. رب أعوذ بك من أمزات الشياطين وأعوذ بربّي إن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أبلّيا بعضهم أبلّيا وبعض وَمَا يَتَوَلَّوْنَ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ افْعَانَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ خصنتكم بالحي القيوم الذي لا أموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Gecemizi mübarek eylesin Uzaklardan, yakınlardan Geldiniz Allah için adımlar attınız En büyük derdimiz günahlarımız Rabbimiz Günahlarımızdan bizi Azat eylesin Boyunlarımızı cehennemden azat eylesin Din için geldiniz İlim için geldiniz, Allah için geldiniz, Celle Şahinu Celle Celaluhu. Bu havada sizi kimse evinizden çıkartamaz, bu kadar yola getiremez. Yüz yaşında, doksan yaşında bile insanlarımız var, büyüklerimiz var, sabilerimiz var, küçük de günahsızlarımız var. Böyle bir mecliste af olmak kesindir inşallah. Afolmamak düşünülmez inşallah. Evet. Hasani i Basri Hazretleri Radıyallahu Teala Ebu Uthman el-Nehdi da tabiinin ulularındandı. Onu hasta ziyaretine gitti. Dedi ki siz hastasınız, hastanın duası makbuldür. Bir dua buyurun dedi. O da dualar etti, etti, etti. Dualar bitti. Buyurdu ki mübarek, Allah'a yemin ediyorum ki dedi, kabul olunduk dedi. Allah'a yemin ediyorum ki dualarımız kabul olundu dedi. Bu sefer tabi Hasan-ı Basri, o da Tabi'nin en ilerisi. Ee, dedi ki, efendim dedi, e şimdi İnşallah den, denilebilir. Çok yüksek bu ses ya. Aşırı bir şey, bak konuşamıyorum, ben alışmışım, boğaza kuvvet, bağırma. Kız, kız, kız, kız, kız. Evet, çok şey, gür. Aşırı okurken açarsın. Dedi ki, ha şimdi idarede. Dedi, efendim dedi, siz Allah adına nasıl yemin ediyorsunuz? Yani duanın kabulü, namazın kabulü, ibadetin kabulü... Kesin değil. Mevla dilerse kabul eder, isterse reddeder. Siz nasıl yemin ediyorsunuz? Dur dedi sana bir şey sorayım. Sen dedi, <gülüyor> bana bir söz söylesen, bir vaatte bulunsan, bir kelam etsen, Hasen'i bastığı olarak ben sana inanır mıyım, inanmaz mıyım? Dedi. İnanırsın dedi. Müslüman Müslümana biz inanıyoruz hep. İnanırsın dedi. Peki dedi, <gülüyor> Bana dua edin, kabul edeyim sizin için. Ayet midir, değil midir? Dedi ayettir. Şart var mıdır, yok mudur? Dedi şart yok. Dua adın kabul edin. E şimdi dedim, sen bana inanıyorsun da ben Allah'a mı inanmayacağım dedi. Hasan-ı Basri kapıdan çıkarken dedi, bu benden daha derin fıkıh sahibiymiş dedi. Benden daha derin bir alimmiş dedi bu. Tabi Hasan-ı Basri'nin de radıyallahu anh tutunduğu dallar var. Yani delilleri var ama ben tabi Ebu Osman nehti değilim. Ki Allah adına yemin edemem, 13'ün sonuna inşallah koydum. Yani yemin edemiyorum, ama kesin kabul olduk. Yani bu gece buradan af olmadan çıkmayız. Niye dayanıyorum? Duvara dayanmıyorum. Hadise dayanıyorum. Şimdi bir hadis-i şerif rivat edeceğim size. Bu mübarek hadis-i şerifi Taberani, meşhur muhattis, büyük muhattis, el efsat isimli eserinde zikrediyor. Yine Endülüs ulemasından Abdurrahman bin Mehlûf Es-Seâlibi Hazretleri Hicri 875 vefat. O da En-Nesâih isimli eserinde almış bunu, nasihatlerle ilgili kitabı, eşsiz bir eser. Bu hadis-i şerife göre siz bakalım ne yaptınız? Buranın neresindesiniz? İnşallah tam göbeğindesiniz. Hadis-i şerifin rivayet edeni kimdir? Hazreti Ali Efendimizdir. Ene Aliye radıyallahu teâlânhu. Ani'n-nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ennehu kâl. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ma abdun Siz buraya gelirken ayakkabı giydiniz mi? He? Yalın gelmediniz, hava da ıslak. Bir kul nalini giyerse Yani ayakkabısını giydi, nalin işte. Eski dönemde çarık diyoruz. Şimdiki ayakkabı oldu. Vela tehaffefe huf mest Mestini giyerse, kiminizin ayağında mest var, kiminizin de ayakkabı var. Vela nebise tevben, Elbisesini giyerse Elbiseyi giyindik de geldik de ha? Elbise çıplak gelen yok. Peki niçin yaparsa bunu? Fi طَلَبِ ilmi, İlim tahsil etmek için. Allah'ın dininin ilmini öğrenmek. Niye geldiniz buraya? İlim öğrenmeye geldiniz. Şarkıcıyı dinlemeye gelmediniz. Türkücüyü dinlemeye gelmediniz. Futbolcuyu izlemeye gelmediniz. Sanatçıya hayrandığınızda ondan imza almaya gelmediniz. Niye geldiniz buraya? Allah'ın dininden bir şey öğrenmek. Niyetiniz budur Allah'ın izniyle. Ben size devamlı tasihih niyet, niyeti doğrulamak, düzgün yapmak, niyetle amel etmek meselesini çok anlattım. Niyetsiz çıkışlar, uygun şeyler değil. Ya hocam ben öyle niyet ettim Allah rızası için, Cübbeli hocadan ilim öğrenme diye niyet edip çıkmadım. E de sana namaza durur gibi niyet ettim, Allah rızası için dede çık demedim ki. Kalbinde niyet kalbindedir. Maksadın nedir, gayen ve hedefin nedir? Allah rızası için bu dinden bir mesele, birkaç ayet, birkaç hadis dinleriz inşallah. Bunun için geldik. O zaman, ama hocam ben elbiseyi sabah giymiştim, evden çıkarken sabah giymiştim. Şimdi buraya gelirken dükkandan geldim, iş yerinden geldim, burada yeni elbise giyip gelmedim. Onu mu dedik sana şimdi? Ne anladın sen sizin bundan? Sen sabah da çıksan evden veya bu saatte çıksan, sohbete yetişecek şekilde çıksan evden, sabah da çıksan niyetin neydi? Akşama sohbet var Bursa'da, vakıf köy külliyesinde. Oraya gideceğim. Sabahtan niyetin yok muydu? Var. Yoksa da Buraya gelirken niyetin yok mu? Niyet demek kalpten geçendirmek. Evet, tamam. O zaman ayakkabı giyse, mes giyse, elbise giyse illa gafaraullahul uzubuhu hayt biqutu'atabati darehi. Bu kişi ben size dedim ki buradan çıkarken af oluruz. Hadis-i şerif diyor, buyuruyor ki mutlaka illa mutlaka ve kesinlikle evinin eşiğini, iş yerinin eşiğini Dükkanının eşiğinden adımını bu niyetle attığı anda Allah onu affetti. Celle Celaluhu. Yani siz buraya af olmuş geldiniz. Çıkarken af olunacak diyordum ben. İş geriye gitti. Af olup geldiniz. Herkese nasip olmaz. ilim meclislerinde bulunmak, zikir meclislerinde bulunmak Mutlaka bir faziletiniz vardır, mutlaka bir iyi niyetiniz vardır, mutlaka bir Allah Teala'dan sebep ihsan vardır. Herkese buralar nasip olmaz. Onun için Birçok hadis-i şerif bu hususta beyan edilmiştir. Ama Rasulullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem bu konuya çok teşvik etmiştir. Evet, Allah için mescide gidilsin. Efendim, ilim meclisine gidilsin. Evet. Men hada ila al-mescidi la yuridu illa yata'allama khayra. Ebu Ma'mer radıyallahu teâlâ. Dini için, hayır öğrenmek için mescide gitti. İşte böyle yerler, namaz kılınan yerler, secde edilen yerler. İmkan ki icra hacken tammen hacjatuhu. Ne kadar sevap alır? Ne kadar sevap alır diyor. Taberani Mücemu'l Kebir'de rivayet ediyor. Ebu Muamma Hazretleri ravisidir. Bir adam hacca gitti. Hac yaptı. Fakat eksik etti, yanlış etti, reddedildi, ihram yasakları işledi. Bunu demiyor. Hacca gidenlerden kim haccını tamamlamışsa, kimin hacci Allah indinde makbul olmuşsa böyle de az hacı var ha. Her hacınınki kabul değil haccı tamam olan bir hacı ömredemiyor ömredemiyor hacı ki zor iş hac yani birkaç kereler gittik ama daha gitemiyorum ben 15 senedir mesela manilerim de çıkıyordu, sağlığım da yok zor iş ee gittiğimizde de tamamı ettik mi etmedik mi belli değil ama burada vaat ediyor ilim öğrenmek hayır için din için Mescide gitti, ilim meclisine geldi mutlaka bunun sevabı ve ecri haccı tas tamamı olan bir hacının ecri kadardır. Kaç bin dolar? Kaç bin euro şimdi kaç? Değil mi? Çoğumuzda hacca gidecek para yok. Çoğumuzda yok. Ondan sonra gittin tamamlama meselesi Kimin garantisi var? Çünkü şartları ağır. Tüy düşmeyecektir, tırnak kesmeyecek, müstehcen konuşmayacak, pis fıkra bile anlatmayacak. ihram yasakları, ağır yasakları var. E şimdi bunları tamamlamak lazım. Haramdan sakınacak, fıskıfı cur istemeyecek. Men hacce velem yerf ve lem yok. Hac yaparsa müstehcen konuşmayacak. Kadın erkek meselelerinden erkek kadın meselelerinden konuşmayacak, fısk yapmayacak, haram işlemeyecek, günah işlemeyecek, namerte, şehvetle bakmayacak falan falan. Raja kenveledetim mu Anasını doğu anasının onu, anasının onu doğurduğu gün gibi tertemiz döner. Ama kaç tane şart koştu? Şart var. Ve evet. hacül mebruru leşle u cezam illel Makbul bir hac. Ki kimin ki makbul Allah bilir, cennetten aşağı karşılığı yoktur diyor. E şimdi bu hadis-i şerif ne buyurdu? Allah'ın dininin ilmini öğrenmek için biri yola çıkıp da varırsa, o mecliste oturup da ilim alırsa, haccı tamam olan kişinin ecrini alır. Ne oldu ecri? Cennetten aşağı ecri, yok anasının doğurduğu gün gibi tertemiz öbür hadis-i şerifleri buraya tatbik ettiğin zaman ecride belli oluyor tabi daha hacıların çok ecirleri vardır makbul hacıların e burada birkaç tane aklıma geleni söylüyorum onun için siz bir hac sevabı aldınız şimdi bir hac kaç gün vatanınızdan uzak olmak gurbeti var ne kadar zahmeti var o kadar da şartları var bayağı da bir para harcaması var. Bütün bunları toplasan ne kadar zor iş. Zor iş. Çoğu Müslümana hiç nasip olmuyor. Çoğu Müslümana hiç nasip olmamış. Olmayacak. Nasip olanlar azınlıkta. Nasip olanlardan da hacci tamam olan azın azı. E sen ne oldu? Geldin burada hacci tamam olan bir hacının ecrini alıyor. Bunu Taberani mucemkebirleri Kebir der vaat ediyor kaynaklarında söylüyorum. Doğru konuşuyorum ben Allah'ın izniyle. Konuştuğum laflar sahih. Haberler doğru. Muhbir-i sadık, hiç yalanı çıkmamış, yalan konuşmamış. Haberci Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini rivat ediyor. Ama Mustafa Çamoğlu gibi hadis delil değildir dersen efendim, o zaman bunlar sana delil değil. Çünkü hiç doğru bir şey konuşmuyor, doğru bir şey yazmıyor ki okuyayım dersen çünkü ben efendim benim yarım kadar hizmet etmedi ki diyor oturduğu yerden konuşuyor diyor. Ayakta mı konuşacağım ya? Tabii oturduğum yerden konuşacağım. <gülüyor> benim yarım kadar hizmet etmedi diyor. E tabii hizmet etmedim çünkü sen ifsada hizmet ettin. Ben senin zerren kadar bile hizmet etmedim. Milleti bozmak için hizmet eder miyim? Ben ıslaha çalışıyorum. وَاللّٰهُ yalemul الْمُفْسِدَىٰ minel muslih Bozguncuyu iyi niyetliden Allah ayıracaktır Siz de ayırıyorsunuz Müslümanlar olarak Bak Bursa'ya Beni belediye çağırmadı He Çağırmadı demeyeyim şey çağırdılar beni bir Ramazan'da da Mübarek sahura kadar otur aşağı ben nerede geleyim dedim ya He, Şeyler Kasideler, ilahiler bir şeyler yapacaktılar yani bilmiyorum ben gelemedim yani vaktim olmadı çağırmadılar da demeyelim Amma ve lakin e şimdi bak buraya binlerce kişi Allah için gelmişler kadın ile erkeğiyle şimdi o da gelmiş buraya bilmiyorum bu kadar cemaat olmamış dediler e yani millet kim ehli sünnet kim değil anlıyor kim ifsa'da çalışıyor kim ıslaha çalışıyor? Bu millete Allah feraset vermiş. اِتَّقُوا فِرَاسَتَ mümin, Müminin bakışından, anlayışından diyelim. Sakının فَيْنَّوْ يَنْزُرُوا بِنُورِ اللّٰهِ Kamil müminler Allah'ın nuruyla nazar ederler. Allah'ın nuruyla bakana bir şey gizli değil. Allah Teala size ilham eder. Kalplerinize ilka eder. Mevla size anlatır ki, bizim okuduğumuz hadis-i şerifler sahettir. Biz bir şey uydurmuyoruz. Reform istemiyoruz. Dinde yeniliğe karşıyız. Biz reformist değiliz. Adam diyor sahabeden diyor 20 tane mürtet saydım. Daha da ne kadar dinden dönmüş var sahabeden? Yahu ne bu dinden dönene sahabeden dinden dönen var denir mi? Müslüman oldum der münafıktır şudur budur e sahabenin içerisinde görünen buna sahabeden denmez sahabenin içerisinde görünen münafık var mıydı e vardı ama sahabe olduktan sonra sahabeden mürtet var bir de 20 tane bir de daha ne kadar da var belli değil yani ne demek istiyor sahabenin hepsi mürtet olmuş olabilir hepsine soru işareti yahu daha da ne kadar var belli değil bu ne demek belli değil bütün sahabeyi mürtet yaptın ya. Böyle bir laf konuşulabilir mi? Bir adam dinden döndü, buna daha sahabeden denir mi? Bu nasıl bir tabirdir? Milletin aklına sahabede çok bozuk adamlar var. Şemsi Tebriz Hazretleri Evliyaullah haşhaşi diyor. La önüne geleni haşhaşi denir mi ya? Şemsi Tebriz Evliyaullah'ın ul Allah da da. Mevlana bozuk adam tapıyormuş Şems-i Tapar gibi seviyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi katasallahu aleyhussalatu vesselam yani şu ayeti bilmiyor mu? Yuhibbun kem ve minen nas men yetekhuzu min dun İnsanların içinde öyle sapıklar var ki Allah e Allah'a eşler koşuyorlar, ortaklar tanıyorlar. Yuhibbun <gülüyor> kem Allah'ı sever gibi onları seviyorlar. Velledin Amin öşet tuhbe İnananlar Allah'ı sevdikleri kadar hiçbir şey sevmezler. E bu ayettir. Sen bunu okuduğunda yüzlerce binlerce beyit yazmış, ayet hadis yazmış. Dünyanın en büyük alimi allamesi 700 sene sonra vazu nasihatleri tesir eden hala efendim dergahına akın akın bütün yavru Müslümanı ziyaret eden kafirlerin kalplerini yumuşayıp imana, hidayete vesile olan böyle tasarruf sahibi bir veliyi bu ayeti bilmiyor mu zannettin? Yani Mevlana Şems-i Tebriz'i tapar gibi seviyor diyor, tapıyor gibi tapıyor gibi sevmek ne demek ya? ayet diyor ki müşrikler böyle yapar diyor inananlar en çok Allah'ı sever diyor sen burada tapar gibi diyorsun Allah'tan daha çok seviyor o yaptın Koca Hazreti Mevlana Böyle bir şey olabilir mi? Allah ıslah etsin, Allah hidayet etsin Ama sen Evliyanın aleyhine konuş Sahabenin aleyhine konuş Peygamberler diyor Günahsız değildir Benim görüşüme göre diyor Zaten benim dediğin anda Mesele Bitmiştir 30-40 senedir vaaz ederim bu kadar da kayıt var Binlerce kayıt var benim seslerimde Alınmış Hiçbirinde bana göre diye bir laf duydunuz mu ya? Din meselesinde din meselesinde ama bana göre burası soğuk. O başka bana göre sıcak. Onu konuşmuyorum. Din meselesinde bana göre duydunuz mu benden ya? Her dediğime de kaynak gösterebilirim. Ehli sünnet alimlerinin cumhuruna göre top tanıyan peygamberler masumdur Salawatullah ala ne bir yine avale muzdayı. Kablendübuveti ve بعدها peygamberlikten önce de Rasulullah sansem 40 yaşına kadar peygamber değildi. Ha ruhaniyeti peygamberdi. Çünkü Tirmizi'deki hadiste Metevcibetleken dübuve sana ne zaman peygamberlik hak oldu sordular. Buyurdu adam beyin ruhi belgesedi. Bir de hadisleri de var. Adem Beynel Yani Adem su ile çamur arasında hamuru yoğurulurken ben peygamber idim Bunun da manası sahiptir. Ve lakin lafız olarak bu şimdi okuduğum de geçer. Ya Rasulullah size ne zaman peygamberlik hak oldu? Buyurdu ki ve Adem Beyne ruh ve cesedi. Adem daha tam canlanmamıştı. İşte su ile çamur arasında Onun manası aynı? Ruhla ceset arasında. Çünkü cesedi nereden yaratıldı? çamurdan ruhla ceset arasında iken bana peygamberlik hak oldu. E dolayısıyla ruh, ruhaniyette ilk yaratılan ve ilk nübü O başka. Ama 40 yaşına kadar bilfiil peygamberlik başlatmamıştı. 40 yaşına kadar. O zaman da günah yapmış mıydı hiç? He? Bir kere diyor Sallallahu aleyhi ve sellem genç çocuktum diyor. Bir panayır vardı diyor, panayırda da bir eğlence yapmışlar işte, Deftün belek mi bir şey mi çalıyorlar, ne ediyorlarsa böyle kadınmadım bir şey değil de böyle musiki belki aletleri var bir şeyler var orada oturdum diyor sallallahu aleyhi ve sellem bir oturdum bakayım ne var ne yok oturur oturmaz Allah bir uyku verdi bana diyor bir uyandım her şey bitmiş diyor <gülüyor> hiçbir şey duymadım diyor masum ne demek masum? Günah işlemek istese de Mevla ona yol vermiyor. Ben öyle miyim? Değil. Çünkü neden? Günah işlemek istiyorum, ara sıra kaytarıyoruz mesela. Herkesin bir günahı var da, peygamber miyiz? Ama peygamber olsa sallallahu aleyhi ve sellem günah işleyebilir mi? İşleyemez. Bak oturdu orada, bir bakayım dedi ortalığa, bir uyku bindirdi bana diyor. Baştan uyudum, ayıldım, bit, dağılmışlar. E, nasip değil. Keşke bize de öyle olsa ama bazı kere bize de olur ara sıra adam tam içki masasını kurdu rakı makıyı bilmem neyi zıkkımları hazırladı tak telefon gel ne oldu karının bacağı kırıldı ulan zamanı mıydı kızdı ama git diye ve o gece rakı içemedi bu da Allah'ın bir korumasıdır. وَمِنَ الْعُسْمَةِ اَلّٰى تَجِدَ Efendim Hazretleri çok okurdu bunu Günah işlemeye fırsat bulamaman da Allah'ın seni korumasındandır Anladın? Zina edecek Her şey hazırlandı bilmem ne oldu Ondan sonra bunun pili bitti neyse Bir de baktın ki hastanelik oldu yani Pili nasıl bitecek de, de Bayıldı, mayıldı, kaza geçirdi He? Planlamıştı zinayı Mevla iptal etti Burada seni korudu Burada Allah Teala'nın sana fırsat vermemesi, senin de o imkanı bulamaman ısmetdendir Yani ısmet korumak Ama bizi her zaman koruyor mu? Her zaman korusa peygamber oluruz Ara sırada günahlara düşüyor muyuz? E düşmesek Hiç tevbeye de lüzum hissetmeyiz O zaman Allah Teala'nın Tevvab ismi ne olacak? Gafur ismi ne olacak? Gaffar ismi ne olacak? Değil mi? Kul kusursuz olmaz, Mevla hafsız olmaz. Ama kainatın efendisi hakkında sen, bunu diyebilir miyiz? Peygamberlikten önce de anladınız? Bak gençliğinde. Peygamberlikten sonra da peki küçük günah, büyük günah ayrımı var mı? Günahların büyüklerinden de küçüklerinden de zina büyük günah şehvetle bakmak Zinaya göre küçük günah Bakmak Bunların hepsinden de Nedirler peygamberler Masumdurlar Ne demek masum? Korunmuş, kurtarılmış Bir kere bile böyle bir günah işlememiştirler. Ne diyor İslamoğlu? Diyor ki Bana göre Yahu zaten baştan bitirdin işi ya Ben ehli sünnetin Cumhuruna göre diyorum Binlerce kitaptan kaynak gösteririm sen ne diyorsun? Ben klasik, biz klasik oluyoruz. O modern oluyor, biz klasik. Modernlikten Allah'a sığınırım. Klasik kalmayı tercih ederim. Efendim diyor ki ben o peygamberler günah yapmazmış falan fikri inancında, klasik inançtan uzağım. Yani bana göre diyor peygamberler günah işler, günahkardır diyor. Aynı böyle söylüyor. Neler de neler de, neler de, neler. Onun için Allah Teala kim müfsittir, kim muslihtir, Allah bilir ve bildirir. Allah bu millete ilham eylesin. Amin. Allah bu milletin gençlerine bildirsin. Amin. Allah Teala bu Osmanlı kıymetli ecdadımıza da çok hakaretler ediyor. Tabi Yavuz Selimlere, şunlara bunlara. Bu büyük kıymetli ecdadın efendim kanıyla canıyla fethettiği ve bize armağan ettiği şu Bursa gibi yurtta, diyarda bu Osmanlı yurdunda efendim İslam yurdunda Osmanlı İslam'ın en büyük temsilcisiydi. Bu mübarek beldelerde Allah Teala bu kıymetli büyüklerin yolundan milleti ayırmaya çalışanlara fırsat vermesin. Sizlere de bizden sonra gelecek nesillerimize de bu fikirlere aldanmaktan halas eylesin kurtulacak ilimler ihsan eylesin ilimsiz olmaz arkadaşlar dinlemek lazım boş kap olursan ne koyarsan o dolar millet hiç şaşırmıyor mu ya? bu lafları duyanlar hiç şaşırmıyorlar mı? geçen gün dedi peygamberimize gelen cin suresi adı üstünde cin suresinde gelenler cin değilmiş Neymiş? Nusaybi'nden Hristiyanlar gelmiş, Mekkeliler de tanımıyormuş, cin gibi adamlar demişler. Vay anasını ya! <gülüyor> Süleyman Aleyhisselam'ın قَالَ عِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِّ اَنَاتِكِ بِقَبْلَنْ تَقُوْمَ مِنْ <gülüyor> مَقَامِكِ Belkıs'ın tahtını, Sebe' Kraliçesinin tahtını, Yemen'den getirecek Kudüs'e. E dedi ki, kim getirebilir? Cinler onun emrindeydi. Efebineşşeyatı'nimen yeğğusûnelehu Şeytanlardan, cinlerden dalgıçlar var denizin dibine dalarlar onların bizim gibi hava tüpüne ihtiyacı yok adam bizinkiler bir dalacak mercan kayasına kaç tane tüp tüp bitti adam gitti ee cinler ne yapıyor? denizin dibine dalıp 500 metre çıkarıyor mücevherleri getiriyor Süleyman Aleyhisselam'a e, ayet bu bunu da mı insanlar yaptı? yap o zaman göreyim sen de insan. Tüpünü de büyük takalım. Yo <gülüyor> hadid yap da. Ve men eş-şeyatîn men yahūsûn le. Şeytanlardan 13'ün dalgıçlık yapanlar var diyor. Hem de hiç bir kimsenin ulaşamadığı yerden mücevheri getiriyor. İnciyi, mercanı. Ondan sonra ve amelûne amelen dünedel. işler yapıyorlardı Mevla buyuruyor. Öyle kazanlar efendim. Kur'an-ı Kerim'de bunlar zikrediliyor. Sad Suresi'nde olabilir. Ondan sonra e, cinlerden bir ifrit dedi ki gibi Süleyman Aleyhisselam oturuyor orada. Belkıs da e, efendim, ona gelecek sonra Allah ona iman nasip edecek tabii Belkıs validemiz. Süleyman Aleyhisselam da hanımı olacak. Büyük kadın. Yemen'in kraliçesi. Ama akıllı kadın Süleyman Aleyhisselam'la savaşmaya Gözü yetmedi, istişare iş etti. Savaşmayacağız dedi. Biz iman edeceğiz, teslim olacağız dedi. Veslem tüma Süleymanelillahi Rabbil Alemin. Süleyman'la beraber Allah'a teslim oldum alemlerin Rabbine dedi. Kurtardı büyük annemiz. Rabbim şefaatle neneyi layilesin. O onun tahtı da camdan. Böyle sırça diyorsunuz ya sırça köşk derler cam öyle bir şeffafite, ne kadar işlemeler şeyler falan dünyada misli yok. Şimdi o ne olacak? Süleyman Aleyhisselam istiyor ki şeye gelsin, Kudüs'e gelsin. Niye? O heyetiyle beraber gelince ona diyecek ki, buyur bak bakalım bunu neye benzetiyorsun diyecek. Ne, de, ne dedi? Belkıs Validemiz? Kâlet ki en nehuhu. O da bir acayip bir şey sanki benimki dedi. Taht geldi oraya. Neyle geldi? E şimdi hala Avrupalılar uğraşıyor. Yav arkadaş, uzaya gidiyorlar, bir şeyler ediyorlar. Şimdi yine bir şeyler etmişler falan. Yani Mars'a çok yaklaşmışlar. Mars'a ne yapacağım Mars'a? Ot yok, ocak yok. Ne yapacağım Mars'a? Bursayı tercih ederim. Şeftalisi var, karpuzu var. Sebzesi var, meyvesi var, her türlü şey var. Ne yapacağım Mars'ı ya? Diyor bana ki, Mars'ı sana vereyim. Ne yapacağım Mars'ı ben? Bursa var. Yerim içerim ha burada da. Ot yok, ocak yok. Su yok. E dünya biterse oraya kaçacağız. E dünya biterse, oraya önceden bitti zaten. Sistem, güneş, hepsi bitti. Mars mı kaldı? Anlamıyorum ben bunların işlerinden. Şimdi ışınlama teknolojisinin peşindeler. Hala becerebildiler mi? Beceremediler. Işınlama ne biliyor musun? Size e, Suudi Arabistan'dan, Şam'dan, Yemen'den kargo geliyor mu? Geliyor. Ama bayağı tehlikeli şeyler. Kırılanı var, döküleni var, geç geleni var, erken geleni var. İşte çalıştığın şirkete bağlı. Kargo. Sizin dergiler bile kargo ile geliyor. Kargo. Ama ışınlama olsa ne olacak? Oradan bir hokus pokus bir de baktın dergi evde. Bu nereden girdi eve ya? Şimdi gavurlar ışınlamaya uğraşıyor. Fakat ışınlamayı hala becerebildiler mi? Beceremediler. Işınlamayı becerseler, bir de bakacaksın kocaman bina buraya birden gelecek. Pek becerebileceklerini de tahmin etmiyorum. Şarj bitebilir, pil bozulabilir, işte ceryan kesilebilir falan falan. O zaman Belkıs'ın tahtını Süleyman Aleyhisselam, ışınlama gibi dakikada getirdi mi getirmedi mi? Hem de nasıl bir kırılgan malzeme biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Nemir Suresi. Ayet bunlar. Hadi hadi şey inanmıyorsun. Ayete de mi inanmıyorsun? Korkmaz ki inanmıyorum der. Hiç korkmaz. Cahil cesur olur. E sen şimdi dedi kim getirecek? Menyetini bir arşiha Allah bana bildirdi. Onlar gelecek Müslüman olacak heyetleriyle beraber. Fakat onlar Müslüman olmadan onun arşını yani tahtını ama nasıl taht? Belki de bundan büyük türlü. Ne biçim taht? onu kim getirebilir? <gülüyor> Cinlerden bir ifrit. Türkçede de kullanıyorsunuz ifrit, seni ifrit. Ifrit yani çok inatçı, azimli, becerikli demek ifrit. Cinlerin özel bir takımı. Enati gibi kabilen tek ki. Sen dedi şurada oturuyorsun ya dedi Süleyman Aleyhisselam'a. Bana izin ver. izinsiz iş yapamıyor. Hepsini Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vermiş. Efendim ve şey aatini kull bena im Acayip inşaat ve bina yapan. Acayip çok büyük dalgıçları, şeytanların, cinlerin dalgıçlarını Dünyanın en derin denizinin dibine dalabilen dalgıçlarını ayet. Bu da Sad suresinde. Ve en iyi inşaatı yapanları şimdi 120 kat gökleren diyorsun. İki de bir asansör düşüyor, millet ölüyor be. Çinler bir bina yapsın şeytanlar sen ele gör. Hepsini Süleyman'ın emrine verdim diyor Kur'an. Ondan sonra Aleyhissalatu vesselam şimdi İfrit ne dedi? Yerinden kalkmadan, bak cinlerde ne kadar kuvvet olduğunu, e bu ayetten anlayın, Mevla vermiş. Sen yerinden kalkmadan, o taht burada dedi. Süleyman Aleyhisselam dedi ki, ben yerimden kalkana kadar geç olur. Daha çabuk, daha çabuk dedi. İşte sana bir şey söyleyeceğim şimdi, cinlerin, şeytanların, bütün gücünü kuvvetini ne solladı? Alimin ilmi solladı. Talellezî inde ulmü Yanında Allah'ın kitaplarından ilim olan Asaf ibn Berhaya. Bu Süleyman Aleyhisselam'ın nesidi, veziriydi. Asaf'ın kadrin bilmez Süleyman olmayan demiş şair. Asaf'ı anlamak için kendinde Süleyman olacaksın. Kendin zaten kör kütük cahilsen alimin kıymetini ne bilesin? Yanında kitaptan ilim olan yani İsmi Azam, Allah'ın en büyük ismi. Ben ara sıra dergide rivayetleri yazıyorum. İsmi Azam hakkında özel bir kitap da temin ettim. Süleymaniye Kütüphanesi yazmalardan aldım. Onu da bir arada bütün İsmi Azam rivayetlerini toplayacağım inşallah. 40 kadar rivayet kesin. Ama hepsini bir araya getirirsek yemin etsek başımıza ağrımaz, i̇sm Azam bunun içinde kesin. Bütün hadis-i şerifleri ve rivayetleri topladığımız zaman. Ondan sonra o zaman onu okusa adam, ihlas ile okusa Mevla anında dileğini yerine getirir ama işte ihlas meselesi. Onun için Beyazıt Ebu Yezid el Bastami, Kudüs-i Sami Hazretlerine İsmi Azam'ı sordular. Dedi ki İsmail Allah Celle Celaluhu, Allah. Herkes Allah diyor dediler. Biz de zannediyoruz ki gizli bir şifre verecek bize. Evladım dedi, kalbini Mevla'ya tam bağladığın anda Allah desen olur dedi. Ama kalbim Mevla'da değilse bütün rivayetleri okusan olmaz dedi. Mesele ihlastır, aksi iflastır. Yanında kitap ilmi, İsmi Azam'ı bilen Asaf Hazretleri, ne dedi? Şu gözünü açtın ya dedi, gözünü dedi, kıpırdatmadan, o dedi ki, oturduğun yerden kalkmadan. İlim sahibi ne dedi? Gözünü kıpırdatmadan getiririm dedi. Hadi getir dedi. Bir İsmi okudu, فَلَمَّ رَآهُ مُسْتَقِرًا Kur'an bu, inkar eden Stalin gibi kafir olur. Ne zaman ki diyor Süleyman Aleyhisselam onu gördü. Nerede gördü? Yanında gelmiş gördü. Saniyede baktı ki Belkus'un tahtı, tacı gelmiş. Kale adami fazlı rabbi. Dedi Allah'ımın ne lütufları var. Niçin kullanacak onu? Gelen heyetleri Müslüman etmek için. Onların derdinde nefis yok. Peygamberde haşa nefis olur mu? Olmaz. Liye blani eşküre Şimdi Rabbim beni imtihan edecek. Bakalım şükretme edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim. Hemen şükrefe inne meşkurul nefse. Şükreden kendi karı için şükretmiş olur. Ve men keferafe inne Rabbi ganiyun kerim. Nankörlük edenin Allah celle celaluhu şükrüne muhtaç değildir. Allah kimsenin şükrüne muhtaç değildir. Şükreden kendi karına şükretmiş olur. dedi. İşte sonra Hazreti Belkıs geldi. İşte on sonra onu getirdi. Ee, köşküne ta, taht diyorum ya siz zannediyorsunuz bu masa kadar sarh, sarh, büyük köşk innav sarhum mümerredu min kavari bütün sırça köşkü, ne kadar büyük bir, şeffaf felemmaratü hasibetü lücceten öyle bir gözüküyor ki camın inceliğinden, şeffaflığından sanki su gibi gözüküyor hatta belkız ilk girdiğinde ve keşafet ansakaya Ayakları ıslanmasın diye ayaklarını topladı ki su zannetti. Halbuki cam mekanların güzelliğinden, şeffaflığından. Bu, bu, kendi de yaptırmış tabii öyle bir şey. Dedi bu nedir? Ahmet ki ennehu. Dedi sanki odur dedi. Ne akıllı kadın şimdi. Onun oradan geleceğini de tahmin etmedi ama e, böyle de bir şey dünyada bir mislini de tahmin etmedi. Ne dedi? Sanki o, odur dedi. Benim sebebde bıraktığım köş dedi. E, sankisi fazla dedi Süleyman Aleyhisselam. O, odur dedi. E dedi biz ne kalmış dedi. Sen hangi Allah'ın peygamberiysen biz de iman ettik dedi. Biz bugüne kadar güneşe tapıyorduk dedi. Biz ne zalimmişiz dedi ya. Biz güneşe tapıyorduk dedi. Ben terk ettim güneş, güneş Allah'ın yarattığı dedi. Biz Müslüman olduk dedi. Elhamdülillah. Şimdi Süleyman Aleyhisselam bunu dediğinde ayette karşı tarafta Asaf efendimizden evvel Kim dedi ki ben getiririm sana cinlerden bir ifrit Süleyman Aleyhisselam'a dalgıçlık yapanlar kimmiş cin değilmiş Bu zor işleri yapanlar kimmiş cin değilmiş Neymiş ya diyor becerikli adamlar var ya diyor Hani mesela adama dersin ya diyor seni ifrit Buradan da anlaşılıyormuş ki diyor bunlar cin değil. E o zaman cin diye bir şey kalmadı. Süleyman Aleyhisselam'ı giler cin değil. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelenler cin değil. Cin suresindekiler cin değil. Ne oldu şimdi minel cinneti ve nas? Şeytanlar kaç türlüdür? İki türlüdür. Minel cinneti cinlerden ve nas insanlardan. E bunlar hepsi insansa o zaman insanın dışında minel cinneti diyor. Onlar nedir o zaman? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ اِلَّا الْيَابِرِ Cinleri ve insanları ancak bana tapsınlar için yarattım. Kulluk yapsınlar için yarattım. Eğer bu Allah'ın cin buyurduğu uzaktan gelen insanlarsa, Allah Teala bilemedi mi ki demeyi, buyurmayı ki, yakındaki insanları, uzaktaki tanıdığınızı, tanımadığınızı insanları derdi. Niye cinler diyor? Kur'an-ı Kerim'de cin suresi var. Tabii cinler hakkında bu kadar anet-i var. Hadi şerif sayısız. Ama inkar edenler ne diyorlar? Ya cin diye bir şey yok. Ne var? Ne diyor işte? Artı, eksi. Fizik mi bunlar? Ne? Artı, eksiler var ya pillerde, millerde. Artı, eksi işte. Ne diyor? Metafizik olaylar falan. Ceryan gibi şeyler falan. Neymiş? İşte insanın karşılığında böyle bir Çarpan marpan bir şey var yani, hani da çarpıyor adamı da adam çipsiye oluyor ya. Cinler öyle bir şey. Yahu cinler öyle bir şey olur mu? allah Teala diyor bana ibadet etsinler diye yarattım. Elektrik ne zaman namaz kılmış ya? Kafayı yiyenler beni mi buluyor ya? Arkadaş elektrikler, metafizikler, bilmem neler ne zaman hacca gitti ya? Haçta zaten var de. Yani kim demiş ki Allah'a ibadet ediyor bu cinler şeyler? Cinder ibadet edeni var. Etmeyeni de var. E kim demiş ki efendim? Artı eksi kutuplar, görülmeyen şeyler enerji. Enerji. E tamam her şey Allah'a secde ediyor, kulluk ediyor. O ister istemez. Ama mükellef olanlar kim? İnsanlar ve cinler. Melekler bile mükellef değil. Melekler nurdan varlıklardır. Yemezler içmezler. Erkeklikleri, dişilikleri yok. Meleklerde bile ibadet, devamlı ibadet ederler. Ama ibadet mükellefiyeti var mı? Yok, sorumlu değiller. Ama nefes alır verir gibi doğal halleri zikrederler. Tesbihsiz duramazlar. Nasıl gibi biz nefessiz duramayız? Melekler de zikirsiz duramazlar. Nasıl gibi biz nefesimiz keserler ölürüz, onlar da öyle ölürler. Onların nefesi tesbittir. Ama mükellef değiller. Mükellef olan iki yaratık var. Bir insanlar, bir cinler. Kur'an Kerim'de bunlar söylüyor. Ve la gazera ne ali cehenneme ketiran min elciniveliz. İnsanların, cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Hiç meleklerden cehenneme girecek var mı? Yok. Elektriklerden cehenneme girecek var mı? Ama cinlerden cehenneme girecek çok diyor Kur'an. E nereden çıkarttınız bunu, o cin değil, bu cin değil? O zaman biz ne arayalım şimdi? Ha şunu demek istiyorsalar doğrudur. Cin şeytanlarına lüzum yok çünkü biz varız. Belki de onu demek istiyorlar. Ha o başka bir şey. İmam-ı Rabbim mektubatta Buyuruyor ki, 400 sene evvel bunu yazmış, ondan da kaç yüz sene evvel bu yaşanmış. Evliyaullah'tan biri, iblisi gördü, kenarda boş boş oturuyor. Ne dedi ona? Ey yani ey mel'un dedi, sen işin mi bitti? Bu kadar adamı saptıracağına söz verdin Allah'a, meydan okudun Allah'a, bu kadar millet var, namaz kılan, ibadet eden falan. Yani senin dolu işin var, saptıracağın adam var. Sen niye böyle boş duruyorsun? İblis aynen şöyle söyledi. Bu zamanın kötü alimleri ve hocaları bu işi bizden iyi yaptıkları için bizim adımıza bu işi üstlendiler. Bize dediler ki, sen konferans veremezsin dedi. Televizyonuna da çıkıp konuşamazsın. Dernekleri de gezemezsin. Millete saptıramazsın. Sen anca fıs fıs fıs Kalbine vesvese verirsin, Sen bırak bizi bu, bize bu işi. Biz millete direkt temas ile efendim direkt saptıralım. Şeytan da diyor ki şu kadar yıldır yorulma bilmiyorum, istirahatteyim. Çünkü minel cinneti ve nas. Şeyat iniliriz insan şeytanlar. Eşetli mi şeyat Cin cin şeytanlarından beter çarpar yani. Çünkü Cin şeytanı ancak vesvese verir, insan şeytanı adamın elini, ayağını da bağlar yani. İnsan şeytanı adamı rehin de alır, esir de alır. İnsan şeytanı, milleti de bombalar, camiyi de bombalar yani. İnsan şeytanı, cin şeytanı yapamaz bunu. Onun için, her birerlerinin şerrinden Allahu Teala'ya sığınıyoruz. Acayip, acayip işte. Aa, o IŞİD'in bir benzeri de nerede var? Afrika'da. Nijerya'da mı? Nerede bir yerde? Adına ne diyorlar? Boko haram. O boko ne demekmiş? Onların dilinde yani, Nijerya dilinde okumak yani öğrenmek. O okullarda okumak haram. Oradan çıkmış adı da neyse oranın mekteplerinde de ne okutuluyor helal mı haram mı? Onu da bilmiyorum. Fetvaya girmeyeyim. Çünkü Nijerya'nın mekteplerindeki okutulan müfredatı bilmem lazım ki helal mı haram mı? Onu karıştırmayalım şimdi. Ama mesele nedir? Ne yaptılar cuma günü? Bütün Müslümanlara kafir diyorlar. Ne yaptılar cuma günü? Bir tane şeyh efendi, kadiri meşayihından onu Rakibullah mıydı? O zatı öldürmek için bir de oranın emirini öldürmek için. Onlar da o camiye cumaya gidiyorlar diye geldiler cumaya silahlarla beraber. Şeylerle, mavlellerle, silahlarla girmişler nasıl artık sakladılar? Tam İmam hutbeden indi, namaza durdu veya secdeye indi, neyse onu da tam bilmiyorum Çıkarttılar silahları, saftaki milleti bir taradılar 165 tane Müslümanı geçen gün öldürdüler 165 camide Neymiş efendim? Bunlar mürtetmiş müşrikmiş Niye müşrik oldu Mürtedol? Türbeye gidiyorlar ziyaret ediyorlar bilmem mi türbeye gitti diye adam dinden mi çıkar? bu vahabi kafası ya 165 kişiyi öldürdüler Allah şerlerinden muhafaza eylesin onun cin şeytanı yapamaz bu rezillikleri bu insan şeytanı beterdir ya beter Allah Nijerya'daki Müslümanları da bunların şerinden kurtarsın Allah'ım bir an Irak'takileri de kurtarsın Allah'ım bunların şerinden ehli sünneti Allah'ım Kur'an sünnet merkezinde toplasın Rabbim ehli sünneti güçlendirsin Allah. amin ya rabbel alemin onun için, efendim, emirde, umredeymiş, o şey Efendi de başka camiye gitmiş, onlar eceli gelmemiş tabi, eceli gelenler. Ama adamlar da tabi abdestli, cuma namazında şehit oldular tabi. Onlar da büyük makam kazandılar ama bu zındıklar katil oldular. Vela, onun için din kisvesinde gelir, hocayım der, profesörüm diye görünür, ben çok takvayım der. Mücahidim der, cihat yapıyorum der, der de der. Ama bunlar insan şeytanları olabilir. Ki vardır Kur'an-ı Kerim. Ben her peygambere düşman yarattım. Bu düşmanlar kimden olur? el insi vel cinni. İnsan şeytanlarından olur, cin şeytanlarından olur. Peki bunlar... Bunların en bariz özelliği nasıl olur? يُوحِي ila اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا Onlardan kimi kimine yıldızlı sözleri aldatmak için vahyederler. Vahiy demek Allah'tan gelen vahiy manasında değil de fıslarlar, fıs fıs fıs fıs. Nasıl falcılara, büyücülere, cinlerin, şeytanların fıs fıs fıs içlerine bir şeyler attığı gibi. O da yüz tane yalan, bir tane doğru çıkar, öbürlerinde ona katar, ortalığı katar, katar, karıştırır. Yaldızlı sözler dikkat edin, gurura aldatmak için. Şimdi ben edebiyat bilmem, yaldızlı sözler hiç kullanmam, pa küüt konuşurum, doğru bildiğimi de söylerim. Ama ehli bid'at, bid'at ehli, ehli sünnet dışı fırkaların konuşmalarına bakarsanız, Yaldızlı sözler görürsünüz. Ne demek yaldızlı sözler? Edebiyatlı, milleti cezbeden, insanları bir düşündüren böyle bir aa ne demek istedi acaba diye bir edebiyata kapılanlar vardır ki efendim lugata kapılanlar vardır ki işikleri güçleri lugat lugat lugat bu lugattan giderler. Bu sefer vahyi terk ederler akla müracaat ederler, nakli terk ederler. E bizim aklımıza uymazsa, Kur'an'da da olsa bak bak bak aklımıza uymazsa, Kur'an'da da olsa almayız derler. İşte ilahiyatçı bazı profesörler. Ne dedi Süleyman Ateş? İsa Aleyhisselam gökte değil. İsa Aleyhisselam öldü dedi. Yahu İsa inne İsa lem yemut İsa ölmedi diyor. Taberi tefsirinde de var, hadis-i şerif bu. يَنْزِلُ عَيْسَبْلُ مَرْيَمْ يَنْزِلُ ف۪يكُمْ عَيْسَبْلُ مَرْيَمْ Meryem'in oğlu İsa aranıza inecek diyor. Bukhari bu, bütün hadislerde var. Adam ne diyor? Hadis Bukhari mi, Müslim mi? Sahih mi, değil mi? Ben ona bakmam. Nerede şimdi, ikinci kat semada? Arkadaş diyor, atmosferde oksijen yok diyor. Sende de beyin yok. Atmosferde oksijen yok diye Allah orada İsa Aleyhisselam'ı yaşatamayacaksa Senin Mars'ta ne işin var, ne Mars'a çıkıyorsun o zaman? İki Arkadaş Mevla isterse adamı oksijensiz yaşatır mı? Yaşatmaz He? E bitti Allah Teala Bu insanı oksijenle yaşayan bir varlık olarak yarattı diye Rabbim buna mecbur mu? Değil İsterse oksijensiz Yaşadır. İsterse aç susuz sus Eshabı Ashab-ı Kef 309 sene Mağarada ne yediler ne içtiler? He? E zaten uyudular. Uyusan da 309 sene yemeden içmeden Yaşayabilir misin? He? 9 sene bile yaşayamazsın. Uyudular. E uyudular da yemeden içmeden nasıl uyuyacak 309 sene? E demek ki Mevla isterse yapar mı? Kur'an-ı Kerim'de de var mı? E var, e sen şimdi o atmosferde oksijen yok. Böyle laf konuşur mu Müslüman? Allah bir şey buyurduysa, Rasûlü bir şey duyurduysa Sadakallâhu ve Rasûlü, Allah ve Rasûlü doğru söyledi demek lazım değil midir? Allah imanımızı muhafaza eylesin. Onun için nereden geldik, Nere? Şimdi biz esas gelelim dersimize, yerimize. Nedir yerimiz? Konumuz ve mevzumuz. Önümüzde ne var? Önümüzde bir yaklaşan Noel tehlikesi var. Size de dedim ki gelin milleti de getirin 31 Aralık ne güne geliyor? Çarşamba Perşembe'ye bağlayan mı yani? Evet. O zaman ben de size dedim, çağırdım buraya. Burada bir tehlike var. Bu tehlikeden sizi kısaca haberdar edelim. Burada Hristiyanların dini bir merasimi var. Bunlara katılmayalım, kutlamayalım, ortak olmayalım, belasına uğramayalım, ahirette azaba uğramayalım. Ben de sizi bunun için çağırdım. Burada da esas meselem nedir? Millete de bu haberleri duyuralım. Şimdi getirdiniz buraya, getir Getirdiğiniz insanlar olabilir, yeni gelenler olabilir, Allah sizlerden razı olsun. Ama birçok insanı buraya getiremediniz. Getiremediğinize göre de onları uyarmanız lazım. Hele özellikle o gece, özellikle o gece onlara sahip çıkmanız lazım ki ne yapmasınlar? Kaçamak yapmasınlar, Noel kutlamasınlar, içki içmesinler. Efendim, Noel'e özel hazırlanan özel yılbaşı gecesi... Ya Hoca Efendi ne var? Ben zaten her gece televizyon seyrediyorum. İyi yapıyorsun. Çok iş oldu. Lalekül TV'yi seyret da. günah sokmaz seni. Bir tane karı görmezsin. E da ben ne yapayım öyle karı yoksa ya? <gülüyor> karı çıkmıyor, kız çıkmıyor. Arada reklam olsa bari reklamda da bir kadının bacağını gördük. O da idare eder. Ulan ne acayip adamsın sen ya. Bizim reklamda da kadın yok kadının sesi de yok. Bizim Lale Gül radyoda 8 senedir kadın sesi duyulmamış. Televizyonda da kadının görüntüsü de yok, sesi de yok. Efendim, e sen ben bir televizyon söylediyim. Sabah arkadaş günaha girmeyeyim diyorsan Lale Gül seyret. Var öyle bazı kanallar. Birkaç kanal var öyle. Yok, onlarda kadın çıkıyor ben biliyorum ama Kapalı mapalı bilmem ne, kapalı da olsa kadın suratına öyle bir saat bakmak, ne lüzum var? Onunla beraber, onlarda da ne var? Adam Hz. Muaviye'ye kafir diyor, sahabeye kafir mürtet diyor. Getirmiş İran'dan mollaları, adamlar sahabeye sövüyorlar. E tabi, hadis-i şerifte de ne buyuruyor? Ben o zaman ne diyorum? Dansöz seyretsen bundan ehvendir diyorum. Niye öyle diyorum? Dansöz seyretsen günaha girersin, bunu seyretsen lanete girersin. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? zamanda kiler sahabeme sövecekler, geçmişlerine lanet edecekler. O gün ilmi olup da bunu bilip de efendim buna alet olan, bunu engellemeyen, efendim bildiğini gizleyen, sahabemin fazileti hakkında hadisleri gizleyenlere Allah'ın ve meleklerin ve bütün insanların laneti yağsın diyor. E sen şimdi böyle bir televizyon dini kanal diyorsun. Dini kanal diye Efendim, işte adını söylemeyelim, ne olduğunu biliyorsunuz. Dini kala, kanal diye seyrettiğim bir kanalda seni sahabe hakkında ezan düşmanı kafir diyor Muaviye radıyallahu anh Ben kulaklarımla dinledim ya. Gecenin üçünde bir de baktım. Bu ne konuşuyor ya dedim adamın biri çıkmış oraya. Bu ne konuşuyor dedim. Ezanlar okunurken eşşedülen Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyk okununca Hazreti Muaviye kulaklarına parmağını tıkarmış, bir de çok şiddetli sokarmış. Hala şu ezanları durduramadım ya dermiş. Bu kadar zındık bir rivayet olur mu? Hazreti Muaviye 5 vakit namazı milletin önüne geçip kıldıran biri. İmam ya 5 vakit namazı kıldıran Hazreti Ömer Efendimizin halifet valisi. Hazreti Bekir zamanından vali, Hazreti Osman Efendimizin valisi. Sen diyorsun ki ezana kulağını tıkıyor. Bugün ezana kulağını gavur bile tıkamıyor ya Amerika'dan gavur geliyor buraya Ne güzelmiş bu ezanlar o bile dinliyor ya Sen bunu nasıl sen is isnat edersin Sahabenin ulularından birine E şimdi sen bu kanalı seyredersen ne olsun? Zehirlenirsin Hem öyle bir zehirlenirsin ki Efendim acil macil paklamaz yani Hiçbir hastanede temizlemez Onun için sen boş ver Günaha girmeyeyim diyorsan De hale gülünün. Ben hiç bakmayacağım suratına öyle dinleyeceğim, radyo izle, lalegül tv'den dinle sohbet, sohbet dinle. Ben çok büyük halim oldum, hiçbir şey dinleme ihtiyacım yok. Allah mübarek etsin, git Ulu Cami'de devam et, ibadet yap bana ne günah girmedikten sonra. Ben de sana küçük camiden demem ki yani, sabaha zikret ne yapalım. Madem çok biliyorsun bize de öğret, dua et bize mübarek adam, ya fayda verelim size ya fayda alalım sizden yani, ya ifade ya istifade. Ya bir şey anlatalım, ya bir şey dinleyelim yani. Biz kimseye ilim taslamıyoruz ki. Gel buyur konuş. Ama e, benim ihtiyacım yok mantığı yanlış bir mantık. Biz şu anda yine bir alim bulduğumuz zaman dizinin dibine oturuyoruz, yalvarıyoruz bir şeyler öğreniyoruz yani. E sen şimdi ne öğrendin de bugüne kadar doldun taştın yani. Ya ondan sonra efendim şimdi buradaki en mühim mesele burada dinleyeceksiniz. Dinlediğiniz yetmeyecek, yani dinlemekle, tamam ben karar aldım, Noel gecesi televizyonda seyretmeyeceğim yani kötü bir kanal seyretmeyeceğim, yılbaşı özel hiçbir programını izlemeyeceğim falan falan. Yetmiyor yani Ya niye yetmiyor Hoca Efendi? Etrafımızda insanlar var, Hristiyan merasimlerine alışmışlar Hristiyanların dini bayramını kutlamaya hazırlanıyorlar hindim mindi kalmadı herhal ya eskiden biraz Hindi mindi getirirlerdi bir şeyler ederlerdi ya bunlar hep tehlike. Ya Hoca Efendi diyor fetva soruyor, ne var? Ya bu Noel belasından hindi de ucuzluyor. E ben de birkaç hindi alsam, al dolaba at. Geçsin bunların Noel'i, yersin birkaç gün sonra. Ya hatta birkaç gün önce ye, bunlara yasak var mı? Yok, hindi mubattır, beni de çağır. Ama sen şimdi gidip değille Noel gecesi yiyeceğim dersen naneyi yersin yani o zaman olmadı. Neden gavura benzedin? Çam devirirsen olmadı. Yok ben çam devirmiyorum da. Süs çam alıyorum. E ne farkı kaldı da? Süs çam alıyorsun. Yani ağaç kesmiyormuşlar. Ya ağaç kesmiyorsun ama Allah muhafaza etsin. Dinin imanını kesiyorsun. Bu süs de olsa bu süs neyin süslenmesi yani? Hristiyanın merası bu? Bize ne bundan? Dikkat edeceksin. Örfüne, adetine sahip çıkacaksın, dininem kutsalına sahip çıkacaksın. Hiçbir kafir, hiçbir Yahudi ve Nasara'dan biri bizim Ramazan-ı Şerif bayramımızı kutlar mı? Ha bizi kutlayabilir bayramı mı var kendi evinde çoluk çocuğu kutlar mı? Biz niye gavrunkini kutluyoruz? Nereden girdi bize bu rezalet ya? Hiçbir kafir, İslam'ın, Müslüman'ın kıyafetini, şeklini giyer mi? E biz niye yapıyoruz? Mevla sorar bize. Şimdi ben hocam, tamam ben karar verdim. Ben sana ayet adresi okuyacağım. Zaten kararı verdireceğim sana Allah'ın izniyle. Bu sene yine sizi kurtarmaya çalışacağız. Kurtulmak isteyenleri nereye davet ediyoruz? İstanbul'da Sinan Erdem diye bir salon var. Daha hiç gitmem nasip olmadı oraya. 31 Aralık akşam 8 mi? 31 Aralık akşam 8. Gündüzden de yarımdan sonra yarım gün tatil mi veriyorlar? yok yok ertesi gün tam veriyorlar da o günü de yarım yapıyorlar herhal. he sanki mübarek Arafat Zülice yani <gülüyor> ey kurban olduğum Allah'ım başımıza gelen belalara bak ya bir de tatil veriyorlar rahat içsinler diye ertesi gün de tatil içenler ayılsın diye şu sabaha kadar içiyor trafik kazasından boğazda virajlar var böyle alamayan aşağı iniyor hep o boğazın virajları mübarektir o boğaz böyle aşağı araba içinde böyle İçiyorlar ya çok, bütün polisler izinler iptal Niye? E millet içecek arkadaş Bütün polisler dursun milleti kollasın Ya polisin canı çıktı ya Yılbaşı gecesinin belasında Böyle şey mi olur? Ama böyle Düzen böyle Allah İslam'a çevirsin Amin. Allah ıslah eylesin Amin. Allah hidayet eylesin Amin. Biraz biraz bir düzelmeler oluyor Din dersleri birinci sınıfa kadar girdi Uuu ayağa kalkıyorlar Bir yaşında çocuk din öğrenirse delirir Ben öğrendim üç yaşında Birinci sınıfta Bir yaşında demiyor yani birinci sınıfta Ulan ben birinci sınıfta yarı hafızydım ya Hiç de delirmedim Bak aklım başımda Ya adamlar Kuduruyorlar ya Niye efendim kız erkek karma eğitime Son verilirseymiş Adam resmen diyor ki o bir tane var Barış ya arkadaş mıdır arkadaş mıdır nedir? Yahu diyor 9 yaşında çocuk kızı erkeği ayırırsan o çocuklar sapıtır diyor. Ya arkadaş öbürü de dedi ona bir tane de var. Ya sen böyle konuşuyorsun ama dedi işte biziz kastediyor. Öyle kafalar var ki sen böyle konuşunca sana sapıttı diyorlar diyor. O da ne kadar doğru söyledi ona. Canlı yayında güzel oluyor birbirine giriyorlar ya. <gülüyor> Yahu kardeşim kız erkek ne alakası var bir yerde okuyacak? Amerika'da karma eğitim mecbur değil. Kanada'da mecbur değil. Avrupa'nın bazı ülkelerinde mecbur değil. Adamlar diyorlar ki kız erkek birlikte okuyunca verim alamıyor. E, verim alır mı? Ceryan alıyor. <gülüyor> ceryan, ceryan alırsa verim gider. Hocanın suratına bakmıyor ki. Kızın suratına bakıyor. Adam orada haritada bir şeyler çiziyor. Hikaye. E, tabii yani. Öğretmene yazık. Mesaiye yazık. Millet eğitim seviyesi düştü Tabi eğitim bilmem kaçıncı geliyoruz dünyada E tabi gelirsin kızların bacaklar Mini etek giyip de salarsan okula Erkek kız birbirine bakarsa böyle ne olacak Kapıda uyuşturucular Satılırsa içeride kız erkek Karışırsa ne olacak bu milletin Nesli zürriyeti evladı ya Onun için Allah bu işi düzeltmeye Çalışanlardan razı olsun Amin. Onlara yardım etsin Amin. Muvaffak etsin Böyle şey olur mu yani sen? Ya sen beraber gönderiyorsan var öyle okul git gönder. Mecbur etmeyelim şu anda mecbur. Ya mecbur etmeyelim daha isteyen kız erkek ayrı göndersin okula. Bundan daha doğal bir hak var mı? Bu Müslümanların hakkı değil mi? Bu kadar insan hakkı değil mi? Bu çoluk çocuğumuzu biz helak mı edeceğiz? E bu hakkı bize verenlerden Allah razı olsun. Amin. Vermek isteyenlere Allah yardım etsin. Amin. Ama sen şimdi Kalktılar ayağa Kız erkek ayrılıyor, şeriat geldi bilmem ne Ne ya? Hiçbir şey yok ortada İnşallah o da olur Şimdi din dersini belki kabul ettiler birinci sınıflar ama ne din dersi Ya Rabbe e Osmanlıca tabi mecbur etmediler, isteyen yapsın Tamam isteyen yapsın Osmanlıca şeyini Adam diyor ya Osmanlıcaya ne lüzum var Ne lüzum olur mu ya? Ondan sonra diyorsun ki Gavurlar aya çıktı biz burada yaya gezemiyoruz. Niçin? Gavurlar o ecdadımızın kitaplarını bize yasak ettiler. Kendileri aşırdılar. Bütün Amerika'nın Berlin'in kütüphanelerinde Arapça yazma eserler dolaşıyor. Osmanlıca eserler dolaşıyor. Neden? E ilim onlarda. Siz 90 senedir ne yaptınız? Anca film yaptınız. Antalya portakal yarışması. <gülüyor> Hikaye. Ne yaptınız? Eseriniz ne? Eseriniz ne? Ey gidi Müslüman! Ecdadın eserlerine bak, 500-600 senedir devam ediyor. Senin bir tane iftihar edecek eserin var mı? He? Florya plajı bilmem ne, matinesi, kazinosu. Nerede eserin var? Bir şey yaptın yok. Çoluk çocuğu mahvetmişsin. Atasının lisanını yasak etmişsin. Babasının mezar taşını okuyamaz hale getirmişsin. Millet Kur'an evde yakalanır. Osmanlıca kitap yakalanır diye çuvallarla çöpe atmış. Gemilerle taşımış gavurlar, kaçırmış, en pahalı eserlerimizi şimdi getirmiş müzelerine koymuş. Bugün Süleymaniye Kütüphanesi'nden fazla, dışarıda gavurlarda bizim eserlerimiz var, İslam eserlerimiz var. Ondan sonra diyor, hoca, efendim uzaya karşı, ben niye uzaya karşı olayım? Sen Allah'tan kaçmaya çalışma, dünyada insanlara faydalı olmaya çalış, tabii ki uzaya da çık, oraya uydu dağıt, burada insanlara faydalı ol, ben onu demiyorum. Ama sen Mars'ta su varsa buraya kıyamet kopmadan oraya kaçarım diye manyak manyak konuşursan ben de sana böyle masraf yapma derim. Ama sen şimdi bu kadar ecdadımızın kitaplarını okuma yasak ediyorsun. Ondan sonra senin kitabında ne yazıyor? Senin kitabında ne yazıyor? Ali top oyna. Ayşe zıpla. Ne yani? E sen böyle yetiştirirsen bu çocukları bunlar uzaya nasıl çıkacak? Yolda yürüyemiyorlar on üçündür ki biz astımıza rücu etmek durumundayız. Allah bu milleti yeniden belasız şekilde, kazasız şekilde, afiyet ile kıymetli Osmanlı ecdadımızın yoluna çevirsin Allah'ım. Amin, Amin Allah'ıma. Onlar çok kıymetli insanlar onlar. Eserleri meydanda onları. Eserlerin çoğunu da yıktılar. Vakıfların çoğunu işgal ettiler. Medreseleri kapattılar camileri ahır ettiler bütün medrese eğer şu Bursa'daki vakıf yerleri eski usule göre çıkarılıp meydana üzerindeki binalar yıkılsa görürsünüz Bursa hep vakıf He? hele ki buralar buraya niye vakıf köy demişler adam ne dedi beni dedi bir dakikalığına dedi vali yapın dedi burada rica etmiş yani değil mi valiye mi rica ettin padişah mı neyse böyle bir mesele var ya. Yani. Demiş ki ya bu da deli midir nedir? İlla ısrar etmiş yani böyle akıllı biri tabii de Bir dakika ya bir dakika ya demiş bu bir dakika vali olsa ne yapacaksın bir saniye Hadi oldun demiş ya Bursa Kestanelikleri vakıf demiş <gülüyor> Hadi bakalım şimdi Meşhur bir şeydir bu yani ya ne oldu? Vakıf köy oldu yani E şimdi Arkadaş Adamlar her yeri vakıf yapmışlar Hamamları vakıf Efendim medreseleri vakıf Hanları vakıf Han ne demek? Şimdiki otel, sen tabi yapacaksın oteli, milleti soyacaksın. E fakir fukaran otelde yatacak hal yok, adam sokakta yatıyor. Ama han olsa gidecek. Handa da görevli var, vakfın gelir atı var, dükkanları var. Ulu Cami'nin etrafında dolu dükkanlar var, akarlar var. O akarattan ne geliyor? Gelir geliyor. O gelirle ne yapıyor? E handa bekçi tutuyor, handa görevli tutuyor, hana adam geliyor, atını alıyor, işte devesini neyse ona bakıyor, ona çorba veriyor, onu... Bakım var o biçim, şimdi otelde öyle bakım yok. Otelde su içtin fatura, onu içtin fatura, şey fatura. E sen emperyalizmin oyununa gelmişsin, kafirlerin usulüne riayet etmişsin, ecdadının vakıf kültürünü terk etmişsin, ilim kültürünü terk etmişsin, medresede astronomi okunuyordu, tıp okunuyordu, her şey okunuyordu. Bizim Osmanlı medreselerinden yetişen Allame-i Cihan olduğu zaman bütün dünyadaki bilim adamlarıyla münazara yapacak güç değil. Gavurların, Avrupa'da o zaman öyle ilim adamları yoktu ki. E şimdi, bizde onlar gibi ilim adamı yok. Neden? E kopardın adamın dalından, kökünden koparttın. Ağacın kökünü koparttın. Yaşar mı bu? Yeşil kalır mı? Kalmaz. Kuruduk gittik işte. Hadi bakalım. Alim gösterin. Hangi konuda uzman göstereceksiniz? Hadi bakalım. Onun için, her şey aslına rücu edecek, bu millette aslına dönecek inşallah. Allah'ımızdan niyaz ediyoruz. Amin. Burada yardım edenlere Allah yardım eylesin. Amin. Amin. Çoluk çocuğumuz din derslerin dinini güzel öğrensin Allah. Amin. O caferilik beşinci mezhep onu kaldırsınlar. Amin. Rica ediyorum eğitim şurası toplamış. Beşinci mezhep diye bir şey yok. Dört mezheptir. Hanefi, Şafi, Hanbeli, Malik. İtikatta iki mezheptir. Maturidi, Eşari. Bunların hepsi el-i sünneti. Caferilikte, hak mezhepte yok. Eğer batıl de yazıyorsanız 150'ye çıkar zaten. Ama 5. Onu, onu değiştiri. Orada bir yanlış edilmiş. Evvelce edildi bilmiyorum tabi. Evvelden dolu bir yanlış geliyor bu tarafa doğru. Bunların düzelmesi de zaman alıyor. En ufak bir şeyde hemen ayağa kalkıyorlar. Aaa! İrtica, mürteci, yobaz. Ne oldu? Kızlar ayrılıyormuş erkeklerden. Allah Allah! Ya Rabbelalim! Onlar da istihale ya Rab. Onlar da idahat eyle ya Rab. Ne diyeyim ya Rabbelalim! Kimseye lanet etmiyoruz. Kimseye beddua etmeyelim. Yarın seni de geçer, beni de geçer. Onların da düzelme imkanları var. Onların da ataları, şeyleri Müslüman. Hemen konuşmaya başladığı zaman, dedem müftüydü demeye başlıyor. <gülüyor> Bunlar da hep dedeleri falan müftü oluyor. Aşağıda kurtarmaz, İmam da değil yani. Deden müftü oluyor. İşte efendim, ne bileyim işte. En işlem şu, ya arkadaş sen nesin ona bakacaksın. Evvela Müslüman olalım. Ehli sünnet itikadı üzere olalım. Dostu düşmanı tanıyalım. Allah'ımızın yasaklarından sakınalım. Şimdi en büyük yasak Ya يَا يَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey inanmış kullar! لَا تَتَّقِدُ الْيَهُودَ وَاَنْ <وَنَّصَارَة> Evliya Yahudileri ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. بَعْضُهُمْ <gülüyor> اَوْلِيَا Onlar birbirine dost olurlar. Size dost olmaz. Şimdi, Papa ne yaptı, geldi? Ta yüzyıllarca harp ettikleri kiliseye Katolikler geldi, Ortodokslara neyse barıştılar mı? Barıştılar. Papazlar buluştular mı? Buluştular. Çünkü Mevlane buyuruyor? Onlar birbirinin dostu olurlar. Yarın Müslümanlar hakkında bir konu olsa Hristiyanlar Yahudilerle bile buluşur mu? Buluşur. Birleşir mi? birleşir ama Müslümanla bir araya gelmezler ha o yemeğe geldi oturdu ziyarete geldi onu demiyorum Müslümanların lehine bir karar almazlar onun için ey benim imanlı kullarım onlar birbirinin dostudur siz onlarla niye dostluk yapıyorsunuz e ben dostluk yapmıyorum arkadaş ortaklık bile yapsam fıkha göre caizdir borç alıp versem fıkha göre caizdir Hatta el kitaptan kız veremezsin. Caiz değil. Kız alsan bile caizdir. Ben fetvaları gizleyecek bir durumda değilim. Helal-haram dinde bellidir. Ama onun Noel'ini kendilerine göre İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutluyor. İsa Aleyhisselam'ı ne diye kutluyor? İsa Aleyhisselam'ı kim diye inanıyor? Allah'ın peygamberi diye inanmıyor ki. Allah'ın oğlu diye inanıyor. İsa Aleyhisselam'a... Allah'ın elçisi diye onunla teberrükte, tevessülde kalmıyor ki, İsa Aleyhisselam'a tapıyor. İsa Aleyhisselam'a tapıyor. Baba, oğul, kutsal rütüyor. E şimdi, Meryem validemize Allah'ın hanımı diyor haşa. E böyle bir batıl, bir inancın, şirk itikadının kutsal saydığı bir merasimi, bir geceyi sen nasıl kutlarsın? Ya ben onun için kutlamıyorum ki. 2015 bitti. 14 bitti, 15 gelecek falan. İşte sorun buradan başlıyor. Her şey aslına rücu etmeli. Aslında bizim yılımız Muharrem ayı geçende girdi. Biz hangi yıla girdik? 1436'ya girdik arkadaş. Değil mi? Ama bizi neye dayatıyorlar, mecbur ediyorlar? Gavurların yılını bize dayatıyorlar. Halbuki bizim takvimimiz nereden başladı? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hicretiyle başladı. Şimdi ben yine ne oldum? Gerici oldum, yobaz oldum, görüyor musun? 2015'e de karşı oldum şimdi, görüyor musun? Yarın haberleri seyret. Bu cübbeli hangi mağaradan çıktı ya? <gülüyor> ya arkadaş, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve hicreti var. İslam'ın, Müslümanların bayramı var. Medine'ye, Münevvere'ye geliş var Kutlu, Asr-ı Saadet'in başlangıcı var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam devletini kurması var Dünyaya huzur ve refahın gelmesi var e Yani bu kafirlere de rahmet oldu Avrupa'da İslam'dan evvel taharet bilmiyordu, hamam bilmiyordu, tuvalet bilmiyordu Saat bilmiyordu, hiçbir teknolojide haber yoktu, sıfırı bile bilmiyordu Hepsini Müslümanlar buldular E şimdi Amerika'yı Müslümanlar buldu deyince Cumhurbaşkanımız hemen efendim o gündemi değiştiriyor. Ya ne gündemi değiştiriyor? Biz İspanya'ya gittik. İspanya'nın esas adı ne? Endelüs. Biz Endelüs'e gittik. Ziyaretler yaptık. Dergiye de bazı resimleri, yazıları yansıttım. Bir de sohbet de yaptım döndüğüm zaman. Orada da biz rehberler vesaire bu işi inceleyenler orada. Ta Kristof Kolomb orada kilisenin içinde yatıyor. O kilisede ne? Bizim cami. Camiyi kilise yapmışlar, Kristof Kolomb gavurunu oraya gömmüşler. Gittik biz caminin direğini ha böyle caminin sütunları. E, Arapla, Endülüs İslam Devleti'ni yapmış, ne büyük, büyük cami. Yapmışlar orayı işte neyse, ne diyorlar bilmem, büyük kiliselere bir şey diyorlar. Ondan sonra gittim orada direğin dibinde oturdum. eyip dua ettim, şey ettim, neden? E, burası mescid olarak yapılmış, kıyamete kadar mescid kalacak. Orada dua makbul, binlerce yüz binlerce ulema evliya geçmiş. Muhtin Arabiler neler, bütün evliya ulema, Endülüs hepsi orada bulunmuş. Ben orada nasıl dua etmeyeyim? İçim yanıyor. Ama bir de dediler bana ki, ha şurada da Kristof Kolomb yatıyor. Ne cehenneme yatarsa yatsın dedim bana. <gülüyor> bizim bizim arkadaşlardan da turist merayla, yani bakalım bir falan, hiç gitmem. Ha durum şurada deseler, gitmem. وَلَا تَكُمْ عَلٰى قَبْرِ Kafirlerin mezarının başında dikilme diyor Allah Teala. Ayet var. gitmedim. Ben orada ecdadımın benim ecdadım onlar Türk değilse de Arap. Onlar da bizim babamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baş babamız. Ümmetin babası o. Onun yetiştirdiği ulema evliya. Onların kıymetli eserleri yüz, yüzlerce sene en az 600 700 sene ezan okunup namaz kılınmış, bütün ulema evliya ile inlemiş bir ibadet hanenin mescidin o kafirlere mezar olmasında, efendim tabii ki duygusal şeyler yaşadım yani, çok moralim bozuldu, çok. Ama ne yapacaksın ki? Allah'tan Ayasofya'ya gelip bir yavru gömmüyorlar. Yani Ayasofya'da bugün o durumda. Allah Teala zincirlerin kırılmasını nasip eylesin Amma ve lakin tabii ne yapsınlar? Ona göre dünyada olaylar var. Şimdi buradan Ayasofya'yı açmak planı yapıldığı zaman, Adamlar da bu sefer, biz de sizin Avrupa'daki bütün camilerinizi kapatırız diyorlar. Böyle de bir tehlike var. Avrupa'da da bizim binlerce, on binlerce camimiz var. E bütün Müslümanlar orada da namaz kılıyor, şey ediyor. E bu tabii dengeleri de gözetiyor yöneticiler. Bu işler de o kadar kolay, değil. Sen Kanuni Sultan Süleyman değilsin ki. Kanuni olsan ne yaparsın? Fransa'da dans başlamış. Timurtaş Hoca bir anlatırdı onu böyle, o da bir ballandırır, ballandırır acayip. Allah rahmet etsin. Ben falan o okurdu öyle fermanları. Ben o kadar beceremeyeyim o işleri de. Yani ne diyor Fransız mı bilmem ne mi ne işte, işte Fransız kralına. Sizin orada diyor kara erkek karışık diyor sokaklarda mokaklarda dans diye bir şey çıkmış. E çıkarsa çıksın gavura helal. E, bizim Müslümanlar bile dans edip duruyor sabaha kadar. E bu ama başkasının karısıyla. E başkasının karısıyla ne olursa helal olur mu? He Olmaz. Ama gavura helal olur mu? E haram yok ki zaten gavur. Gavura ayet mi gelecek ki sen, namaz yok, abdest yok, adam her şey helal. Her şey helal derken cehennem helal olduğu için her şey helal. E şimdi Fransızlar ne diyor? Bak diyor orada diyor, dans diye bir şey çıkmış. E sana ne bundan? Bak diyor bana bundan bir şey var. Nedir o? Komşuyuz diyor sınır. E mübarek Osmanlı bütün dünya komşu zaten. Her yeri almışsın. Adam gavur da mı dans edemeyecek ya? Helal olsun sana be. Diyor ki, orada diyor dans dans işlerini bırakın diyor bak. Gelirsem oraları diyor yıkarım diyor bak başına. Ne olacak diyor? Oradan diyor bizde gelen giden olur. Komşuluk var. Biri görür burada da yapmaya çalışır. Kötü alışkanlıklara fırsat veremeyiz diyor. Ve Fransız kralı diyor ki aman diyor ya ne sokakta ortalıkta yapma arkadaş kendiniz ne yaparsanız yapın diyor başımıza bela mı atacağız? Osmanlıları buraya getireceksiniz diyor ya adam böyle e şu anda öyle bir gücümüz olmadığından yapamıyoruz öyle gücümüz olsa Kurtuba Camii açılır inşallah Hz. Mehdi geldiğinde Kurtuba Camii olacak yine İşbirliğe Camii olacak yine bütün Endülüs hepsi Hz. Mehdi Avrupa'da 7 sene kalacak İstanbul'da bir seneri rivati var ama Avrupa'daki yedi seneri rivati kesin. Bütün her yeri camilerle donatacak. Vatikan'ı fethedecek. Hazineleri, Vatikan'ın altında çok hazineler var. Kabe'nin altında da çok hazineler var. Kabe'nin altında hazineleri çıkartacak, Vatikan'ın hazineleri de çıkartacak. Ne yapacak? Dağıtacak. Hz. Mehdi zamanında zekat verecek, fakir bulamayacaksın. Malı saçacak, dağıtacak, hep fakirlere. Hep fakirlere. Ya, hey gidi Hazreti Mehdi. Ya öyle bir beter zamana geldik ki. Ne gerideki ecdadımızın zamanına yetiştik. Ne Hazreti Mehdi'ye kavuştuk. Ortada kaldık ha böyle iki cami arasında. <gülüyor> BİĞİNEMAZ mıyız neyiz YA? Ama müjdeler var. MEN TEMESSEKE Bİ sünneti, HİNDE FESADI ÜMMETİ Fatih Sultan zamanında sakal bırakana yüz şehit sevabı yok derdi Efendi Hazretlerimiz. He? Fatih Sultan zamanında sakalı kesene zaten çakıyorlardı. Ha, ümmetin bozulduğu zaman. Bozuldu mu şimdi? Allah beterinden muhafaza etsin. Bayağı bir bozuldu yani. Ümmetin bozulduğu zaman kim sünnetime sımsıkı sarılırsa feleu ecru ni eti şehid. Hatta Allah yolunda canını vermiş. Bak Bursa'nın fethinde bulunmuş. Orhan Gazi'nin ordusunda bulunmuş. 100 tane şehit kadar sevabı var. Sünnete sarılalım. Çünkü neden? Zor oldu. Zor olunca pahalı oldu. Yani sevap fazla oldu. Eşin sakal bıraksan sıkıntı, beş vakit namaza devam etmek mesele. Çoğunun işinde gücünde izin vermiyorlar. Yani zor zor. Bu zamanda Allah Rasulü'nün yolunu yaşatmak, elinde ateşi saklamak gibi. Bıraksan sönecek, tutsan yanacaksın. Öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. <türk> El mütemesi gibi sünneti kel alel cemri Ateş korunu, közünü Söndürmemek de istiyor çünkü ateş yok başka lazım. Ateş sönmesin ama elinde tuttuğu zaman elini yakacak. Ne kadar zor bir durum. Yani hakikaten canlı canlı adamı yakıyorlar yani. Hanımı karşı gelir, anası babası karşı gelir. Ne insanlar var şimdi Noel hazırlığı yapıyor. Yılbaşı kutlayacağız. İçinizde öyle gençler var, çevremizde öyle tanıdıklarımız var. Yani ben ne yapayım diyor bunlar şimdi diyor. Yılbaşı kutlayacak evde özel bir yemekler, bir çerezler, bir şeyler yapmışlar. E ne yapacaksın yavrum? Dura, durabilir misin bunları? Yani yapmayın desen, lafını dinlerler mi? Dinlemezler. Bazı göre babayı da dinlemezler. Bazı babalar var benim gibi Sünepe, otur orada aşağı. bir takarlar suratını, otur aşağı. Ben ben öyleyim. Ben kimse yapamıyorum ki. Ay şimdi bazı olursa öyle. E ne yapacağız o zaman? Ne yapacaksın? Çıkacaksın o evden. Git bir yere. Ya keşke o gece camileri açık tutsalar sabaha kadar. Git bir yere. Ne Çünkü durma orada. Efendim, ya ne yapayım gece soğuk, donacağız, şudur budur. Efendi Hazretleri buyururdu ki kattesallâhezîrûl. Efendi Hazretleri kim? Mahmud Efendi Hazretleri. Televizyonun özel program yılbaşı bilmem ne, bu odada seyrediliyor. Sen öbür odaya kaçsan, seyretmemek için Allah yolda hicret sayılır derler. <gülüyor> مَنْفَا رَبِد۪ين۪ي مِنْ اَرْضِ۪ي لَا ard. Dinini, imanını korumak, haramdan korunmak için. Velevkâne Şibrân, bir karış bile hicret yapsa, çıkış yapsa, kaçış yapsa, İstev Cebel Cenne, cenneti kendine vacip kılar diyor. Ya ne var ya? Başka günlerde zaten seyrediyorsunuz, inşallah onu da etmezsiniz. Ama özellikle bu İslam'a bu kadar zarar veren, bu din düşmanlarının, kutsal saydıkları batıl şirk merasiminin gününü, gecesini ben kutlamıyorum arkadaş. Buna özel hazırlanan programlarda seyretmiyorum. Buna özel hiçbir yenilik yapmıyorum dediğin anda gücün yetmediği zaman odayı bile değiştirdiğin zaman cenneti vacip eder. Çünkü hadis-i şerif bir karış da olsa diyor. Birkaç adım atıyorsun odadan odaya. Ve kâne rafiqe İbrahim'e halilillahi ve Muhammedin habibillahi salatü vesselam. İlk hicret eden Allah için kimdir? İbrahim Aleyhisselam'dır. Sonra Tabii çok muhacirler olmuş olabilir muhacirlerin en büyüğü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir işte diyor Allah için bir karış ki din için adım atsa ve kaçış yapsa günahtan cennette İbrahim aleyhisselamla Muhammed Muhammed aleyhisselatü vesselamın komşusu olur ne kadar kazanmak var görüyor musun? onun için ustura iki taraflık kesiyor bir bakımdan şer var bir bakımdan da zorluk olduğu ölçüde sevap var ve mükafat var. Şimdi gelelim, bir ayet okuyalım, birkaç Tadis-i okuyalım. Efendim, Ayeti bitiriyoruz. İçinizden her kim Yahudi ve Hristiyanlarla dostluk yaparsa, bak alışveriş yaparsa demiyor. Alışveriş yaparsa, dostluk. Dostluk ne demek? Bir insan dostu olmayan birinin merasimini kendi evinde özel kutlar mı? Demek ki bu, bu kutlamalar, yılbaşı kutlamaları dostluğun ileri derecesini gösteriyor. Çünkü sen artık onu hazmetmişsin, içselleştirmişsin, ailenin bir efendim unsuru gibi, yani kendi dini merasimin gibi, Ramazan bayramı, kurban bayramı gibi, milli bayramların gibi içsellemişsin yani bunu. Bu nasıl içsellersin? Bu senin değil. İçinizden her kim onlarla dostluk edersin? faula kem işte onlar kendilerine zulmeden yazık eden zalimlerdir. Kimseye yazık etmiyorlar kendilerine kıyıyorlar. Çünkü belader zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Buranın tefsirinde ayetin Gazi Beyzavi Hazretleri kettezeyi biziyin onların kıyafetini bile giymeyin. Şeklinizi bile onlara benzetmeyin derken sen efendim merasimine oturup kutladığın zaman çok büyük bir benzeriş oluyor. Ben Kim bir topluluğa benzerse, o onlardandır. Hadis şerifi ne olacak? Ben keserse vade Kim bir kavmin karaltısını çoğaltırsa, fevminum, o onlardandır. Nasıl onlardan olmayı göze alırsın? Ayeti dikkat edelim. İçinizden onları dost edinen şüphesiz o onlardandır. Sen şimdi ne yapıyorsun? Özel programlar açmışsın, seyrediyorsun. Tam 12'de de dansöz çıkıyor. Ya hoca ben, ben o kadar namussuz değilim ben şimdi dansözüm. Kapatıyorum gözümü ben zaten. Böyle yapıyorum böyle. Parmak arasından bakıyorsun yani. Ya bu millet bir antika ya bu yani. <gülüyor> Yan odaya gidenlerin de içinde ne? Alemler var yani. Ben yan odaya geçiyorum diyor. Biraz sesini açın diyor yani. Allah'ım ya Rabbim, ya Resulallah sanki namazı kaçırdı, cemaatı kaçırdı ya. İmamın sesiydi sanki yani, neyi sesini açtırıyorsun da, o zaman ne yan odaya geçiyorsun, ortasında gir, gel, seyret. Mene habbe kavmene alâ Bir kavmin amellerini kim sever ve benimserse Bak, yaparsa yok. Dikkat! Bir kavmin yaptığını yaparsa yok. Yani, hoca beni. ben içki içmiyorum numara oynamıyorum, zina yapmıyorum efendim, papazın elini öpmüyorum, kilişeye gitmiyorum onu yapmıyorum bunu yapıyorum, ya ne yapıyorum? ya bir televizyonumuz var onda da her pislik var bütün kanallar onda, bütün kanallar akıtıyor ona ben de oturup seyrediyorum senede bir gece ne, neyimi bize, bize şey fazla mı görüyorsun falan ya arkadaş Ramazan'ın mı bitti, Kurban'ın mı bitti, bayramın mı bitti, seyranım mı bitti ki bayramda e, musiki nameli şeylere bile izin olduğuna dervaclar var. Ey ababekir dokunma dedi bu bizim bayramımızdır. Kızlar şiir söylüyorlardı makamlı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinliyordu. Bayram. Her kavmin bayramı var bu da bizim bayramımızdır. Bayramda biraz eğlencelere müsaade var. Meşru olmak suretiyle yabancı kadının sesi olmayacak vesaire. içeriğinde el fazu küfür olmayacak vesaire. Şartlı tabi ama. Biraz genişlik var, dinimizde hepten Habeşliler oyunlar yaptılar, mescitte biliyorsunuz, değil mi? Kılıç oyunları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz sallallahu omzuna mübarek dayanıp onları seyretti. Bak kadın, Hazreti Ayşe annemiz kadın, seyretti Habeşlilerin oyunlar. Habeşliler nerede oynadılar kılıç oyunlarını? Efendimizin mescidinde oynadılar. Yani kılıç derken, böyle folklor, kültürel bir şey, hani şarkı yok ama oyun, kılıç şey. Tabii onda şey de var, harp şeyi de var tabii, alıştırması da var. Ama bizim dinimizin de bu şekil efendim mubah eğlenceleri var, mubah olan kısmı. E sen gidiyorsun illa Hristiyan'ın gecesinde efendim ben rahatlayacağım, huzur bulacağım dersen, o zaman sen onların amellerini benimsiyorsun. Kim bir kavmin amellerini severse, sen buradan sözün burada çıkmasını seviyor musun? Sevmiyorum. Niye seyrediyorsun? İşte seyrediyorum. Bir insan nefret ettiği, sevmediği bir şeyi seyretmez. Demek ki seviyorsun. Oturuyorsun saatlerce özel program seyrediyorsun. Karılar söylüyor sen dinliyorsun. Eşini sen bunu seviyorsun. O zaman ne olacak sen durumun? Her kim bir kavmin amellerini severse yapmasa da hoşra vizi mürati mahşere onların zümresinde çıkacak. وَحُوُسِ بَيْهُمَ الْكِيَامِتْ بِحِسَابِهِمْ Kıyamet günü aynı onların hesabı ile onun hesabı görülecek Bak bak bak nereye gitti fatura وَاِلَّمْ يَعْمَلْ بِعْمَالِ Onların yaptıklarını yapmasa da yapmasa da seyretmek pahalı bir şey Sevmeye delalet eder, sevmek çok pahalı bir şey Elmer مَا مَنْ حَبْ Kişi sevdiği ile beraberdir İşi götürdüğün zaman kötüye gidiyor ben sizi Allah için uyarıyorum. İnşallah bu tembihlerimi tutarsınız. Ama kendimizi kurtarmamız yetmiyor. Birbirimizi de Allah için uyaralım. Biz vazifemizi yapalım. Kafir olursun, mafir olursun demeyelim. Çünkü bir insan günah girmekte kafir olmaz. Ama ne var Hristiyanların bayramını kutlasam gibi bir yanlış itikada olursa. Bunu normal görürse, burada tehlike olur. Son nefeste imanı kurtarması zor olur. Ebu aradı ya Allah'ın. ediyor ki, ben işittim. Kimler işittir Ebuğreyl'e? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın ahirette bir adam tanımadığı, bak dikkat et, oğlun, kızın değil, konu komşun değil, akraban değil, tanımadığı bir adama yapışacak. Adam diyecek: "Ma lekeyle yemama beni Ne oluyor sana ya? Biz tanışıyor muyuz? Nereden tanışıyoruz? Ne tutuyorsun benim yakamı ya? Bıraksana herkesin derdi başını açmış ya mahşerdeyiz. Yapışacak. Kun teterani alel gataya alel ve O da ona diyecek ki: "Akrabalıklı hıslığımız yok ama sen beni içki içerken görüyordun. Noel kutlarken görüyordun." Kötü yolda görüyordun, yanlış işte görüyordun, bana yapma demiyordun. İyiliği emretmek, kötülükten ney yetmek Müslüman'ın borcuydu. Şimdi ben sana dalarım arkadaş diyecek. Onun için arkadaşlar, geziyorsak, tozuyorsak, yollarda dolanıyorsak hakkını verelim. Ha ben evimden çıkmıyorum, ahir zamandır, hakikaten fitne zamandır. Bu zaman ölmeyecek kadar yemek, sessiz durup konuşmamak, Efendim sokaklarda dolaşmamak dönemidir, ama işimiz var, hacetimiz var, ihtiyacımız var. Yollarda oturmayın buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ya Rasulallah, mecburuz işimiz gücümüz var, gidiyoruz, geliyoruz, o zaman hakkını verin. Hakkı nedir ya Rasulallah? Müslümana selam verin, selam verin, selamını alın, iyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Bunu yaparsanız kurtarırsınız, yoksa gezip dolaşmakta büyük veballer var. Çünkü görüyorsun, adam haram işliyor, sen ona bir şey yapamıyorsun. Görüyorsun, adam almış şişeyi gidiyor, şey yapamıyorsun. Görüyorsun, parkta şurada, burada kızı sarmaş dolaş, efendim tutuyor, bakıyor, öpüyor, bir şey yapamıyorsun. Hatta zina etmelere başlamışlar parklarda şurada. burada. E bir şey yapamıyorsun. Bir şey yapsan yumruğu yiyeceksin kafana zaten. E bir şey yapsan derken, İslamiyet'te nasihat etmekten yanadır. Ama nasihat etmenin de bir usulü var. E sen tabii gidip, Eşini bir tane Ehli Sünnet TV diye bir şey çıkartmışlar. Fesleri takmışlar kafalarına. Ne grupsa onlar da belli değil. Gidiyor nişan taşına. Ulan niye nişan taşına gidiyorsun? Bağcılara gelsene. Gidiyor nişan millet oturmuş karı kız orada. O da bize Ehli Sünnet TV'yiz. Ne olacak? Almış o poları eline. Kamera da önde böyle şimdi. Görüyor musunuz şunları diyor şunlar. Onlar da orada oturuyor. Bunlara bak cehenneme gidecek. Ulan böyle envri bilmaruf olur mu ya? Cennete gidenin de sinirini bozup cehenneme göndereceksin Yani şimdi Adam kızla oturuyor Tamam günah olabilir caiz olmayabilir Bunun yaklaşmanın nesi var? Bunun usulü var Orada kızın yanında otururken gidip Efendim bu şekilde Şunlara bak şunlara Diye böyle gösterilip de Hareket yapılır mı? Emri bil maruf böyle midir ya? Öbür hacının gidip Of'un pazarında gitmiş karının Göğüslerini tutmuş böyle Ört buları, ört diyor ört diyor Kapa da ne açıyorsun diyor. Ulan ne tuttum karının bir yerlerini ya? Bu da emri bil yapıyormuş. Yani böyle yanlış işler var. Affedersiniz milleti dinden çıkartmayın bak. Ben size usulünü öğretim. Ya adam minibüsten giderken aşağıdaki kadına kapan diye laf atılır mı ya? Deli misin sen? Adamın kocası da çatacak bir laza çekeceksini vuracak. Yok şimdik yani. Emri bil muharif, kadın kadına emri bil muharif yapsın ki sen. sen adam kadına niye gidiyorsun emri harif yapma Kadınla sen niye muhatap oluyorsun bir defa? Öyle mi değil mi şimdi? Kadınla niye muhatap oluyorsun ya? Ulan adam oradan o diyor pezevenk kocana tövbe yarabbi bir ip yapmak lazım yahu o diyor kocana söyle diyor, seni örtsün diyor Ulan şimdi seninki vaaz mı be? Seninki vaaz mı? Çıplak kesen senden az günah girersin Adama sövüyorsun bir defa, kocasına sövdün Müslümana sövmek fasıklıktır, Şibâbül Müslübül Füsûgû Müslümana sövmek fasıklıktır. Zaten yoldan çıkmışsın be, adama ne sövüyorsun? Karısı açık olabilir, bir insanın açık olması günahtır, başını açması, yerini göstermesi kadının günahtır. Bu ayrı bir şey. Ama senin ona ne bu vaziyetin diye hakaret etmen, bu emri bil marufa girmez. Bu açıkça sövmek ve hakarete girer, ve bu daha büyük bir günah sebebiyet verir. Onun için arkadaşlar elinden gelen kendi hanımındır kapatırsın. Kızındır elinden gelir. Başkasının hanımına kızına sen bu şekilde bir laf atma vari yaklaşım yapamazsın. Ondan sonra yılbaşı kutlamaları meselesi aynıdır. Elinden gelen eliyle müdahale nedir? E benim evimdir. Ben benim evimde işçi içirtmem. Ben evin babasıyımdır. Reisimdir, abisimdir, ben bu evden Noel kutlatmam. Bunlar ayrı bir şey. Ama insanlara müdahaleye geldiği zaman sen ne yapamazsın? Gidip de meyhaneye, efendim ben orada efendim içkiyi kaldırın buradan bilmem ne. Nasıl diyeceksin? İçki içmek haramdır denebilir. Ahiret var, cennet var, cehennem var. Ben sizi çok yani acıyorum falan. Bak görürsün öyle tatlı dille yanaştığın zaman birçok meyhaneden çoğu yerde İyi cevaplar alınıyor. Yani, hoca efendi, biz de biliyoruz günah haram, Allah kurtarsın bizi falan. Hakikaten insanlarımız, bizim sarhoşumuzda, yaşımızda da, efendim, her yol olanımızda da iman var yani. Bu millette İslam cevheri var. Bu millet Müslümandır. Ama söylemenin de nesi var? Usulü var. İnsanı dinden, imandan çıkartacak şekilde yaklaşımlar İslam'a uygun değildir. Ama elinle müdahalenin yeri var, olmadı dilinle Müdahalenin yeri var, ama dilinle de müdahale edemeyeceğin yerler var. Ben şimdi nasıl meyhaneye gireyim dediğim ki, işçi işbey? Yani benim durumum müsait değil. Ama orada bir tanışı olur, sahibi arkadaşı olur, bir tanış, görüş vasıtasıyla girer, niçin girer? Oturmaz, etmez, birkaç nasihat eder, çıkar. Bunu bizim hoca efendilerden yapanlar oldu. Verimli sonuçlarda alanlar oldu, ben buna bir şey demiyorum. Ama bir kadın, bir erkek otururken kadına laf atar gibi konuşmak, bu hangi kitapta var yani? Bu caiz değil. Ama bizim yapacağımız en sonraki iş. Elimizden gelmiyor, mani olamıyoruz. Dilimizden gelmiyor, vaaz edemiyoruz. Nasıl vaaz edeceğim yeri yetiştireceğim? Feinle mi kalbi. O zaman kalbinle ne der? Ya Rabbi burada senin İslam'ına uymayan bir şey işleniyor. Ben de kalbimden buna razı değilim. Sen razı değilsin, ben razı değilim ve dalga daful iman. Bu imanın en düşük derecesi. Ve lezemuradi hal ki misal habbe i iman Bunun altına kalırsa hardal kadar iman kalmaz. Ne demek o? Şu demek. Eliyle müdahale etmiyorsun. Tamam. Dilinle de konuşacak ortamda değilsin. Ortamına göre hareket edeceksin. Fayda zarardan çok olacaksa konuşacaksın. Zarar faydayı geçeceğini kestiriyorsan zarar faydadan çok olacak. O zaman girmeyeceksin o işe. Doymayacaksın sofraya oturma. Amma velâkin. Bunun altında ne kaldı? Ya Rabbi sen razı değilsin, ben razı değilim. Bunun altında ne kaldı? Bunun altında şu kaldı. Ya ne güzel be seyredelim gitsin. O zaman senin kalbin de bundan razıysa küfre rıza küfürdür, günaha rıza, masiyete rıza masiyettir. Bu kaydeye tabi ederler seni ahirette 13'ün en azından Müslüman olarak dinimizin yasakladığı şeylerden kalben razı olmayacağız. Allah bize bu şuuru ihsan eylesin, Amin. imkanlarımızı ziyade eylesin, Amin. bu sohbetlerin her yere ulaşmasını nasip eylesin. Amin. Şimdi bu televizyon vasıtası evlere, ocaklara giriyoruz. Nice insanlar efendim, seyrediyorlar, belki de o gece inşallah Sinan Erdem'de toplanacağız, gelirsiniz inşallah. E gelirseniz, efendim oradan da canlı yayın verilir E canlı yani dinleyen birileri ya böyleymiş görüyor musun der kapatır zararı neresinden dönersen kâr onda uyanır 11-12'den sonra günah yapmaz 5 dakika bile adamı günahtan geri alsak değil mi? bir nefes bile adamı masiyetten kurtarsak kâr değil midir? Kârdır hepimiz çevremizde gayret edelim onun için sen beni görüyordun da bana bir şey demiyordun diye yakamıza yapışanlar olabilir onun için çok dolaşmayalım. Günah meclislerine karışmayalım. İnsan ben içmiyorum. İçmiyorsun ama adamı içerken görüyorsun. Öyle bir yerde oturmayalım. Arkadaş, milletin günah işlediği yerlerde onları seyredeceğimiz yerlerde oturmayalım. Çünkü o zaman hak doğuyor. İyiliği emredip kötülükten ne etme hakkı var Müslümanın üzerinde? E bunu yapamam. Yapınca başka tepkiler doğuyor. E yapamıyorsan o zaman da görmemek lazım. Yani gitmemek lazım. Günah işlenen yerlerde dolaşmamak lazım. Bunlar çok önemli. Allah Teala hepimize maddi imkanlarımızı artırsın. Allah bizi masiyet işlenecek yerlere, ortamlara girme mecburiyetinde bırakmasın Allah Teala. Yani çoğumuz buna meraklı değilseniz biliyorum. Birçoğunuz işi gücü itibarıyla yanında çalıştığı insanları hasebiyle falan oluyor bazı günahları işlemese de görüyor, ne yapacak adam yani en azından kalbinizden Allah'ım sen razı olmadın işte, ben de razı olmam Allah'ım bunlara da hidayet ver, tevbe nasip et Allah. Im. dua deriz insanlara da dua deriz vay şunlara bak oturmuşlara bak, cehenneme gidecekler böyle bir şey bize yakışmaz İnşallah allah Teala firavuna kimi yolladı? Musa ve Harun aleyhisselam iki peygamber ne emretti onlara? Fakül ale yine gidin firavuna vaz edin, firavuna yumuşak konuşun. Allah korktu mu? Haşa. Peygamberlerini korkuttu mu? Haşa. İnleniim hakkıma aşma vvara. sakın korkmayın. Ben sizinle beraberim. İşitiyorum, görüyorum Allah buyurdu. Gidin firavun kimmiş? Gittiler. Ama mevla yine de ne etti? Yumuşak konuşun. La ale ev Çünkü ben Firavun da benim üvey kulum değil. Yola gelse iman etse ben isterim Allah bilir. Be Belki öğütlenir, yola gelir veya benden korkası gelir, yumuşak konuşun. Demek ki vazu nasihatteki üslup, benim buradan konuştuğuma bakmayın, ben sert gibi konuşabilirim. Ama ben aşağıya indiğim zaman özel hayatımda hiçbir kimseye ne kadar günahkar olursa olsun sert konuşmamışım bu yaşa kadar. Çünkü Emri Bülmaruf'un usulünde yumuşak konuşun. Terbiyeli davranın. Alttan alın. Ya benim senden başka da günah, fazla da günahlarım var. Benim de cennete gideceğim belli değil. Hepimiz adına endişeleniyorum. Yani adama sen ne biçim adamsın? Efendim günahkarsın, cehennemliksin. E sen nesin? Belki o cennetlikse ki sen cehennemliksin. Hani sonumuz belli değil meselesi. O zaman e, peygamber, firavundan senin gittiğin adam orada içki içiyor, kumar oynuyor. Neyse bir günaha düşmüş adam Allah kurtarsın. Bu adam firavundan beter mi? Değil. Peki sen Musa Aleyhisselam'dan büyük adam mısın? E değil. O zaman terbiyeli olacaksın arkadaş. Terbiyeli olacaksın. Ben bu işten çok muzdaripim? Maalesef çok kaba saba e, vaz edelim derken, kırıp geçiren, insanları dinden soğutan insanlar duyuyorum. Duyuyorum. Yani böyle olmaz ki ya. Adam diyor, geldim camiye diyor. Tam safa durduk namaza diyor. Birisi böyle yaptı diyor, böyle yaptı. Bir baktım düşül bir vurdu belediye. Ne oldu? Sarığın nerede demiş. <gülüyor> Ay maşallah. Ne adam ya. Ya adam takkesi bile olmasa. Takkesi bile olmasa namaz mekruh olur. Sarığı olmasa mekruh olmaz. sevabı noksan olur. Takkesi olmasa mekruh olur. Ama takkesi bile olmasa adama bir yumruk. Ya ben samimiyetten yaptım. Ya samimiyetten yaptın ama adam bana o 20 sene sonra bunu anlatıyor. Omuzum acıdı diyor ya. Arkadaş, böyle samimiyet olur mu ya? Onun için biz örnek olacağız. Hepiniz çevrenizde bu cemaate geldiğiniz bilinen insanlarsınız. Onun için millet sizin yaptığınız hareketlere mana veriyor. Ondan sonra Cübbeli'nin cemaati böyle. Ondan sonra İsmaila cemaat böyle. Ondan sonra yok, iş nereye kadar gidiyor? Hocalarımıza kadar gidiyor. Ondan sonra adamlar bizi bırakıyor, hocalarımıza girişiyor. Yani hocalarımızın aleyhine konuşuyor. Bizim üstadlarımızın aleyhine konuşturma ne hakkımız var? O Zekeriya Beyaz mesela. Ya ben hafıza girdim bir alakası yok. Ben diyor, tabi evvelceki bir mesele, ben onun hocasını tanırım diyor. Efendi Hazreti ne oldu? Ya sakal, sakalın yok diye diyor adama kafir der diyor. Ya sen niye iftira atıyorsun benim hocama? Hiç sakalı yok diye adam kafir olur mu? Biz namaz kılmayana bile kafir diyor muyuz? Helalı harama inandıkça, Namaz farzdır, ama ben tembelim, kılamıyorum, Allah affetsin. Bu adam Müslümandır, ama derse namaz farz değil, o zaman kılsa da kâfirdir. O kılsa da kâfir İman başka, amel başka, ehli sünnete göre. Onun için Müslümanlığı doğru anlayalım, doğru anlatalım. Benim de laflarımdan gaza gelerek, sonra ondan sonra hoca bize böyle dedi diyerek, gidip millete bu yolu ters göstermeyelim, kötü göstermeyelim. Onlara, kendilerine merhamet ettiğimizi, Acıdığımızı, ama kendimizin de garantide olmadığımızı Onun için ben sana acırsam Allah da bana acıyacak Ben de cehenneme gidebilirim Yarın ahirette sen benim gırtlağıma yapışıp Niye bana bu işi uyarmadın demedin diye Mahşerde ikimiz de cehenneme mi gidelim Ben de burada suça günah giriyorum Şimdi ateşe giden e, Yanan birini kurtarmayacak mıyım Ama gözü görmeyen Sen bu meseleyi bilmeyebilirsin Uçurma doğru sürüklenirken ben senin elinden tutmayacak mıyım? Bu merhamet midir, vicdan mıdır, insaf mıdır? Bak ölüm var, kabir var, ahiret var. Gençlerimiz, yavrularımız <gülüyor> Dört şeyin hesabını vermeden 50 bin sene mahşerde adım atamaz ileri. Dört şey. Birisi gençliğini nerede çürüttün? Birisi bildiğin ilimle bak öğrendiniz bu kadar mesele şimdi ne amel ettin hala gidip Noel kutlayacak mısın bakalım bunların cevabını vermeden La tezülü kadem ebni Adem Ademoğlunun iki ayağı mıhlanır çivilenir güneş tavan boyu yaklaşmış yakına gelir 50.000 bin sene orada çivi gibi kalır adım atamaz 10 dakika 20 dakika ayakta durayım hareketsiz belimden aşağı kopuyor arkadaş 50.000 sene bu, güneşin alnında kalırsın, bu soruların cevabını hazırladın mı? Sen ahirete hazır mısın? Kabirde mahşerde suale hazır mısın? Ya sana derlerse, bu Yahudi Hristiyanları sevdin, bunların günlerini, gecelerini katıldın, kutladın, izledin, sen bu bunlara benzedin, ailen, çoluk, çocuğun yaşantın, hayatın bunlara uydurdun, sen bizden değilsin, hadi git bunlarla beraber haşrol derlerse adama, bunun dönüşü var mı? Telafisi var mı? Tedariki var mı? İki paralık keyif için, 5 paralık şarkı türkü için, bilmem ne göbek atan dansöz için cehennemi göz görerek girmenin manası var mı? Biz Allah için sizi uyarıyoruz. Rubbe şehveti sa'atin evratu hazlen tabila. iki saat, 3 saatlik şehvet, hatta bir anlık keyif insanın başına binlerce senelik cehennem azabının üzüntüsünü açabilir diyor büyüklerimiz. Demek ki kafir olmasan bile günahkar Müslümanlar da cehenneme girecek. İlla kafir olursun demiyoruz ki. Ama ben kafir olmam nasıl olsa haramı biliyorum. Bu haramdır. E, haramdır biliyorsun ama yaptığın zaman cezası var. Sen ne inanıyorsun hocalara? Hocayım diye çıkmış o bir tane. Eli açık. Kafası kapalı. Ne, ne diyor? Namaz diyor. İster kıl ister kılma. Hiç fark etmez Allah'a diyor. Beş vakit farz namazı konuşuyor. İhtiyaç kuşluk değil. Sen bunlara niye aldanıyorsun? Azap yok, gazap yok. Namazın cezası yok diyor. Azabı yok. Sen bunlara niye aldanıyorsun? Kur'an duruyor, hadis duruyor. Bu kadar elişmet ulema seni uyarıyor. Sen bir tane adam çıkmış kendini kurtaracağı belli değil. Sen ona niye aldanıyorsun? Sen tedbirli olsana ya. Allah cümlemize şuur versin Allah'tan. Allah'ım Allah ölüm bizi uyandırmadan Allah'ım bizi uyandırsın Allah. Uyanmamız lazım elbette. Onun için ben sizi uyarıyorum inşallahürahman. Şimdi, 31 Aralık'ta inşallah Çarşamba'nın akşamı Efendim Sinan Erdem'de buluşulacak kadınlar gelmiyor Erkekler bol gelsin inşallah Sizleri çağırıyor Ondan sonra da Allah'ım nasip ederse Bu sefer dedim Buraya gelelim 2 Ocak Cuma gününün akşamı 2 Ocak Cuma gününün akşamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'imizin Efendimizin Doğum gecesinde Mevlitte ben size geleceğim inşallah Mevlid kandilinde buradayız inşallah, kainatın efendisinin aşkı için, hatırı için, sevgisi için, doğumunu kutlamak üzere. Biz Noel'i kutlamayacağız, Mevlid'i kutlayacağız. Hadi kutlama var, iki gün sonra. Tamam kardeşim, tatlı getiren getirsin, lokum getiren getirsin, şurup getiren getirsin, şerbet getiren getirsin. He? yiyin, için, yedirin, içirin. Bayramımızdır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğdu. İşte 2 Ocak Cuma'nın akşamı saat 8'de Mevlid kutlamasına çağırıyoruz Hadi bakalım alternatif bak Hemen iki gün sonra Allah bize ne verdi? En büyük bayramı verdi Hadi çoluk çocuğa hediyeler alalım Hadi Mevlid için kutlamalar hazırlayalım Hadi evde çerezler alalım Baklavalar börekler yapalım Hadi konu komşuya dağıtalım Peygamberimiz doğmuş bizim Kurtuluşumuz geldi bizim diyelim Var mıyız? Bu sene Mevlid'i bayram olarak kutlayacağız inşallah. Tamam inşallah. Hediyelerle, yiyerek, içerek, şenlenerek, gülerek, hatta Mevlid'in gününde oruç bile yok. Alimler ne diyorlar? Yani Mevlid'in günü cumartesi. Mevlid kandilinde oruç var mı? Hiç size ben Mevlid kandilinde fazilet, oruç tutun dedim mi? Niye? Alimler diyorlar ki bayramdır, bayramda yemek içmek uygundur diyorlar. Onun için cumartesi de bol bol yersiniz inşallah He? Cuma akşamı buluşuruz inşallah Evet Şimdi Bazı ilanlarımız olacak Ondan dolayı kısaca bir dua yapalım Allah rızası için 5 dakika bana müsaade edin Yormayın sesimi Sessiz olun Sessiz olun kısaca Sizi ilgilendiren bazı şeyler ilan edeceğim ee, Önümüzdeki 16 Aralık gecesi Saferin son çarşamba gecesi. Evliya Allah'tan zatlar şimdi diyorlar ki Hadiste var ki la sefer sefer yoktur. Sen diyorsun vardır. Ya hadis Bukhari'dedir Ben sefer ayı hakkında kitap yazdım. Okursan ilimleri görüşün. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki la adva hastalık geçmesi yoktur. Vela tığrate, uğursuzlanmak yoktur. Baykuş öttü diye evden cenaze çıkmaz. Vela safer, safer de yoktur. Bunun manası nedir? Bunun manası şudur. Muharrem ayının haramlığını safer ayına erteliyordular. Muharrem ayını, haram ayı helal ediyordular. Efendimiz de buyuruyor ki, safer yoktur. Yani haramlık saferde değildir. Haram ay, muharremdir diyor. Bunun manası budur. Çünkü innen nesil ziyadetün fil Kur'an'da da diyor ki Muharrem'in aramlığını safere ertelemek kafirliğin aşırılığıdır diyor. Dolayısıyla burada safer yoktur'un manası safer ayında bela, kaza yoktur manasında değil. Bir. İkincisi o manaya geldiğini düşünelim. Hastalık bulaşması yoktur. Doğru mudur? Peki hastalık bulaşıcı bir hastalık varsa gidip o bulaşıcı hastalık olanla öpüşüp koklaşacak mıyız? He? Peşinden ne diyor? Dikkat! Hastalık geçmesi yoktur. وَفِرَّ مِنَ الْمَذُّمْ كَمَا تَفِرُوا مِنَ الْاَسْتِ Ama cüzam hastası var ya cüzamlı Cüzam hastasından kaç, nasıl kaç? Aslandan kaçar gibi kaç diye. Şimdi hastalık geçmesi yoktur ne demek? Otomatikman geçmez. Allah öbür adamda da yaratırsa geçer. Yaratmazsa Geçmez. Niceleri bulaşıcı hastalıkların yanında durur, geçmez. Öbürü bir kere gelir, oradan hapşırır, bu buradan kapar. Çünkü Allah buna yaratmıştır. Hastalık kendi kendine geçmez. Anladın mı şimdi manasını? Yoksa bulaşıcı hastalıklar var mıdır? Kaçmak lazım mıdır? Lazımdır. Ama eğer hastalık kesinlikle bulaşır, burada Allah devrede yok, buna tuttuğum anda bende oldum böyle düşünmek eli sünnet itikadına zıttır Allah yaratırsa peki geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? uyuzlu develeri yanına sağlam develeri götürmeyin uyuzlu develerin yanına sağlam develeri götürmeyin e, hastalık geçmez buyuruyor yani kendiliğinden geçmez peki adam dedik ya Resulullah benim bir deve uyuzlu deve bütün yüz devemi uyuz etti Resulullah s.a.v. buyurdu ki Allah Teala onlarda da yarattı. Yoksa o onlara bir şey yaratmadı. Bunun de, delili nedir? Peki dünyada bu uyuz hastalığının ilk görüldüğü deveye kim bulaştırdı? Çünkü bunun bir başladığı nokta var mı bir hastalığın? Başladığı bir nokta var. Ona kim bulaştırdı? Demek ki ilk olarak yarattığında da Allah yaratıyor ilkinde de. Sonrasında da Allah'ın yaratmadığı hiçbir şeyde bir tesir yoktur. Bunu demek istiyor. Safer yok. E, safer yok ama sen dua etsen ne zararı var? Bela gelmesin diye dua sen ne zararı var? Safer şöyle yok. Eğer ki Safer ayında evlenme uğursuzluk getirir dersen bu ehli sünnete muhaliftir. Saferin son çarşambası dükkana gitme, işi kapat dersen bu ehli sünnete muhaliftir. Yola gitme, ize gitme dersen itikada muhalif. Bizde uğursuzlanma Yok. Ama ne var? Belaya karşı hazırlamamız gereken dua var. Safer kitabımı okursanız, uğursuzluk hakkında, uğursuzluk içine gelen birinin ne dua okuması hakkında, evde uğursuzluk olur mu, hanımda uğursuzluk olur mu? Dolu meseleyi Safer kitabında yazdım. Geliler ile 120, 130 belki 150 sayfalık kitap. Şimdi onları burada anlatacak durumum yok. Ama ben sizi Allah için seviyorum. Başınıza da bela gelmesi istemiyorum. Şimdi. Bu bir itikat meselesi değil. Ayet, hadis değil. Ama ben Evliyaullah'ın ilhamlarına inanan, Mahmud Efendi Hazretlerimin de inandığını gören bir insan olarak. Evliyaullah'tan Şeyh Feridüddin Nakşibendi geliyor, sayıyor. Ondan sonra İbrahim Kürani. İbrahim Kürani Şafii mezhebinde sizin şu Molla Kurani gibi müçtehit ayarında bir zat Alusi bile şeyhimizin şeyhi diyor. Koca Alusi. İbrahim Küraniler. En son i̇bn Abidin Hazretleri'nin torunu ebul yüsr Abidin, Şam müftüsü. Biz tanıyamadık, önce vefat etmiş. Bütün bunların eserlerinde, Kutupların Kutbu Evliya'nın reisi, Muhammed İbn-i Muhammedül muhammed Gavs deniyor. Ee, hemen hemen 450-500 sene evvel yaşamış. El-Cevvairul Hamse isimli eserinde, birçok ulema evliyanın eserinde, Çeşdiye Tarikatı'nın meşayihinin eserlerinde, Safer'in son çarşambası, yani önümüzdeki 16 Aralık 16 Aralık Salı'yı 17 Aralık Çarşambaya bağlayan gece Allah Teala'nın semadan 320 bin bela ineceği indiği bu 320 bin beladan efendim dolayı ertesi günün çarşambanın çok zor geçeceği şimdi ben hadis hadis olarak da okuyayım sana ama sefer hakkında değil. Hadis olarak okuyayım sana şimdi. Akhiru arba'i fi'r ve munahsi مستمر her ayın son çarşambası uğursuzluğu devam eden bir gündür. Hadis ve bu hadis İmam Suyuti Camiu's-Sahih'ten naklediyor. Eee Camiu's-Sahih Hefni Hazretleri e, diyor ki Halimi olacak büyük hadis müaddesi bu hadis uydurma değildir diyor. Hadis uydurma olmadığında da müaddese söylüyor. Peki ayet okuyayım sana? Uğursuz günler var mıdır yok mudur? Kur'an'dan okuyayım sana. Fe'arsalen le'alemri hansar sararan fi eyyamin nahsat. rüzgarı gönderdik kasırgayı uğursuz günlerde diyor. Hadi bakalım ayet ne yapacaksın şimdi? Fi yevmi nahs Hem de uğursuzluğa durmuyor. Müstemir uğursuzluğu sürekli olan diyor. Ayet bu da ne yapacaksın şimdi? Onun için benle uğraşma. Benle uğraşma. Sana öyle deliller getiririm, seni sustururum. Ama ben yokken sen de konuşursun tabi, ayrı dağılır. Kendi kendine atar tutarsın. Hele ben öldükten sonra herkes beni bana galip gelecek zaten. Adam öyle demiş, alemin biri. Ben ölünce demiş, herkes beni yenecek demiş yani. Ha şimdi gel konuş. Ayet, hadis söylüyorum sana. Safer hakkında değil. Ama Ruhul Beyan tefsirinde İsmail Hakkı Bursefe Hazretleri buyuruyor ki, At kavminin belası çarşamba başladı. Ne gün bitti? Haftaya Çarşamba. Çünkü ayet kelimesi ne diyor? Sebale yalin ve dem. Yedi gece, sekiz gün. Bela kasırga durmadı. Yedi gece sekiz gün. Çarşamba hakkında. Cuzam hastalığı ile alaca hastalığı ancak Çarşamba günü peyda olur. Hadis. İbn Abbas tanıvat. Her topluluğa mutlaka Çarşamba azap gelmiştir diyor. Bu sefer hakkında değil. Her ayın son çarşambası hakkında. Bu safer hakkında değil. Rulben Biyan sahibi de diyor ki, o bir hafta var ya at kavminin helak olduğu uğursuz günler geçer. O saferin son haftasıdır diyor. Yani çarşambadan çarşambaya Bu Rulben de söylüyor. Ben bu kadar evliyanın kitaplarını gördüm ki, uğursuzlanmak yok. Gidersin, yersin, işine git, hiçbir şey yok. Ancak belalara karşı, ve iddû lil belâid Kirmizi hadisi, belalara karşı ne hazırlayın? Dua hazırlayın. Daha bu çok Hadis-i Şerif, Safer kitabında kaynaklarını görürsün. i̇bn Macede o demin. Cüzan Baras hastalığı i̇bn Macede. Hepsi maç çarşamba diye. Bundan dolayı Efendim gece kılınacak namazları var. Kevser suresiyle. Hem de bildiğiniz İnne Hatayna yani. Kevser suresi, çok kolay. Namazı var. Ondan sonra Selem ayetleri okunuyor Kur'an-ı Kerim'de ne kadar selem varsa Dergimizde yazdık Dergimizde Efendim Sayfesi 74'ten başlıyor 80'e kadar Ben sizi Allah için seviyorum Başınıza da bela gelsin istemiyorum. Bir senelik belalara da Allah'ın dualar Kafi gelecek inşallah Namazını kılın Ne var namaz kılmakta? Ne zor zorumuz var? Selem okusan ne zararı var? Yok ne zararı var yani? Evliya Allah bu ayetleri safranla yazarlardı, akşam yatsı arası, ondan sonra suya karıştırırlardı, bütün evlere ocaklara hediye olarak dağıtırlardı. Bunu Ebu Lüsür Abidin Hazretleri söylüyor, bütün ulema Evliya söylüyor. Namazınızı kılın, selam ayetlerini okuyun. Ondan sonra ertesi gün çarşamba, salı akşamla yatsı arası, 16 Aralık akşam. 100 kere Bismillahirrahmanirrahim Yüz kere Ya Halik'u Yüz kere Sübbuhu Kuddûs Yüz kere La havle ve la kuvveti illa bile alâli'l-azîm Ne zararı var bununla bu zikirleri? Ne dedim şimdi ben? Uğursuzlanın mı dedim? Uğursuzluk yok. Ama dua edin dedim. Bunları zikredersiniz. Ondan sonra yazılmış İşte İnne Anzel 12 Fatiha'ı hatırlıyorum 27 İnne hatırlıyorum Ondan sonra Bismillâh'l-i dîlâh yad-dûrrû şeyun asmî şeyhûn fil ardu velâ ve alîm Sabah akşam üç kere okuyoruz. Tirmizi hadisidir. Bu yüz kere okunuyor. Bunları yapan insanlar, Allah Teala bu kadar zikrin bereketine belaları çevirecek inşallah Vatanımızdan, milletimizden sarf eylesin. Ümmeti İslam'dan, eli sünnetten def eylesin. Allah hepimize huzurlar, sükûnetler, sekinetler ihsan eylesin. Onun için, 74. sayfadan itibaren 80. sayfaya kadar hakikaten sizlere lüzum eden efendim belalara karşı hi siperinizi, himayenizi, koruma kalkanınızı aldıran, öğreten dualarlı ve zikirlerle doludur. İhmal etmeyin. Bir gün bir gece zikretmeyeden üşenip de bir sene zırzır zır ağlamayalım. Tembellik edip de okunacakları terk edip de sonra başa bela gelende ağlamanın da ne manası var? 13 Dua, kıyamete kadar belayı sahibinin başına indirmez diyor hadis-i şerif Bu tirmizi Kıyam Kıyamet gününe kadar çarpışır Havada nasıl füzeleri kapan şeyler var ya O, oradan füze atıyorlar buradan da kapan bir şey İşte işte bela oradan inse Havada kapar diyor dua Ama duan var ise kapar Duan yoksa bütün füzeler üzerine yar Allah'ın belası da var yani Allah'ın da hiç belası yok diyemeyiz Kurban olduğum hayrı da yaratır, şeri de yaratır. Kul, kullarını imtihan eder allah Teala. Onun için Allah diyen mahrum olmaz. Zikreden mahcup olmaz. Ben sizin başınızda belalar dönsün, istemem. Sevdikleriniz çoluk çocuklarınızdan da istemem. Ehl-i Sünnet Müslüman kardeşlerimiz. Ha bu ayet hadis değil, ben buna inanmıyorum. İnanmazsan ne ama ben bir şey demiyorum ki. Ama Evliya Allah'ın kitaplarında var. Biz Evliyaullah'ın keşiflerine, kerametlerine inanan bir ekolüz, tasavvuf ekoluyuz. Bu kadar da kaynaklarda gördüğümüzden dolayı bu zikirleri yapsak ne zarar ederiz yani? Bundan daha basit bir formülle bunu izah edemeyeceğim herhalde. Onun için buna çok itirazlar geliyor ama benim lafım bundan ibarettir. Safer'le ilgili kitabım oradadır. Kitaptan okuyan bütün kaynaklarını bulabilir ama hepinizin evine ulaşan dergi daha kolay ulaşıyor, kitap kayboluyor ediyor. Onun günü de her sene değişiyor, çünkü her sene 10 e, gün 10 gün geri geliyor, tarihler değişiyor. Bu sene 16 Aralık salıyı 17 çarşambaya bağlayan gece namazlarını ve dualarını ve zikirlerini ihmal etmemeniz için ben sizi duyuruyorum, uyarıyorum ama büyük belalardan kurtulursunuz. İnşallah rahman, sadaka verin, az sadaka çok belayı def eder. Ne var bunda? Fakire sadaka ver. Ne var? Ben kötü bir şey mi söylüyorum yani? Bunlarla amel etse insan ne zarar eder? Bir muhtaç, bir yemek yedirse ne zarar eder? Onun için Allah Teala amel etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Ali'l-Aleyl-Aleyl-Va'bilhamdülillahi Rabbil Alemin'e salatu ve selamu ala seyyidil-mursalin, Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in, Allah'ım minnâ selüke el-Cenneh ve ne'ûzübüke minel-Nâr, Allah'ım minnâ selüke r-Udâke vel-Cenneh ve ne'ûzübüke misakadüke vel-Nâr, <energy> Allah ﷻ naseluk al cennet ama qurub ilayha Allah Muhammed sallallahu aleyhi. Muhammed sallallahu aleyhi almadan bizleri azadeyle affeyle mağfiret ile gelen nual tehlikesini vesair belalar göndereceğin gecelerin ya Rabbi şerlerinden, o gecelerde günlerde yaratacağın şerlerden sen bizi muhafaza eyle. Hiç kimse bir şey yaratamaz. Yaratan ancak sensin. Resulün buyurusu sallallahu aleyhi ve sellem bu gecenin şerinden sana sığınırız. Bu gecenin peşine gelecek gecelerin şerlerinden sana sığınırız. Ya Rabbi önümüzdeki gecelerin günlerin şerlerinden. bu hadis sahittir. يَا اللّٰهُ مِنْ اَعُوذِهُ مِنْ leyleti ve لَيْلَةِ وَالشَرِ مَا gecenin şerri olur mu? Yani o gecede Allah'ın yaratacağı şerler Gece şer yapamaz Gece ve gün uğursuzluk yaratamaz Ya Rabbi önümüzdeki gecelerin günlerin Ölünceye kadar gelecek yaşayacağımız gün ve gecelerin Şerlerinden bizi muhafaza ile, Hayırlarını görmelerimizi nasip eyle Allah'ın belalar başımızdan sarf-ı ref Allah'ım vatanımızı, İslam vatanların iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. PKK'nın iç, içeriği karıştırmasına fırsat verme. Amin. Vatanımızı bölmesine imkan verme. Allah'ım sen fazluluk kereminle askere, polise silah çeken elleri kurut kahreyle. eyle. Allah'ım Suriye'deki Müslümanlara yardım eyle. Mısır'daki el-i sünneti aziz eyle. Filistin'e yardım eyle. Gazze'ye yardım eyle. Doğu Türkistan'a yardım eyle. Hey Allah'ım Allah'ım. Doğu Türkistan'da Müslümanlar... Alıyorlar evlerinden, götürüyorlar çölde, kurşuna dizip bırakıyorlar, kurşuna dizip bırak. Dünyanın Çin gavuruyla uğraşabilen kimse yok Haberler yasa, her şey sansür Allah'ım Doğu Türkistan'da çok, Myanmar'da çok zulüm var Allah. Orası Budistlerin elinde Müslümanlar Hiç yardım bile götüremiyorlar, onlar alıyorlar biz vereceğiz diye yardımları vermiyorlar Kurban oldum Allah'ım, İslam'a, Müslümanlara yardım eyle İslam ve aziz eyle Şirki ve zelil eyle Allah'ım gelecek bu Noel belasına da uymaktan, bu milletin gençlerini, bu milleti kurtar muhafaza Amin. eyle. Bu milleti aslına rucu etmelerine muvaffak eyle. Allah'ım kendi kültürümüzü yaşatmamızı nasip eyle. Ehl-i sünnetin ad örfünü, adetini, bayramlarını kutlamamızı nasip eyle. Amin. Ecdadımızın, Osmanlı ecdadımızın, şu, hedanın bize armağan ettiği vatanda kafir annelerini, gelenek göreneklerini yaşatmaktan bizi muhafaza eyle. Amin. Bu millete dostunu, düşmanını tanımalarını nasip eyle. Hakkı hak gösterip ona uymamızı nasip eyle Amin. Batılı batıl bildirip ondan sakınmamızı nasip eyle hem bütün hastalarımıza acil şifa Amin. Dertlerimize deva Allah'ım okunan hayat, hadisler bereketini İçimizde de şurada da ne hastalıklar varsa acil devalar efsane yani. Hasta çıkartma içimizden Ya Dertli bırakma aramızda Ya İmanı kaybedip ölecek imansız ölecek Mahrum şakî bedbaht çıkartma aramızdan Amin. Islah etmedik ya Rabbi birini bırakma aramızda, bir günahkar çıkartma aramızdan Ya Rabbi borcunu ödettirmedik bir borçlu bırakma Ya Rabbi Dertli Ya Rabbi, derdine derman yaratmadık bir sıkıntılı bırakma aramızda Ya Rabbi Allah'ın dünya ne hayırlı muradı varsa hayırla muradını ihsan etmediğin cemaatimizden, bu aramızdan dinleyenlerimiz de bu dualara ihak ile hiçbirini mahrum bırakma Ya Rabbel alemin ve ya gayren nasirin ve ya gayren Fatihin İçimizde, yanımızda, çoluk çocuğumuzda, dalalette Olup da hidayete erdirmediğin bir kişi bırakma ya Rabbi. Allah'ım kurban olduğum sana ya Rabbel alemin ve ya Ne kadar düşmanlarımız var, iç ve dış düşmanlarımız. Ehli sünnet dışı fırkalardan bize düşmanlık edenler. Bize neler planlayanlar var ya Rabbi. adam Vehhabiden, ehli sünnet dışı bu reddiye yaptığım akımlardan. Bana ne planlar kuranlar var Allah'ım. Düşmanımıza kafi gelmedik bir düşman bırakma ya Rabbi. Amin. Sen bizi muhafaza ile yeni bebeği muhafaza ettikleri gibi muhafaza ile ya Rabbi. Bu cemaatimizi de Ya Rabbi emri bil muharif'e muvaffak eyle Kötülükten ne etmeye muvaffak eyle Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımıza emin eyle Bize dua isteyenleri de bu dualara Ya niyetimizde tuttuk Sana malumdur, Hacetleri muratları sana ayandır Ne bize dua isteyen havale eden varsa Onların da hayırlı muratlarını isteye Bizi duası müstecap vefalı kullarına ilhak eyle Amin diyendilerine harcı hümdene azâdet Bizden evvel ölenlere rahmetler eyle kabille Nur eyle, derecelerini hâle Bu lütfen sohbetlere geldiğimizden bugüne 30-35 senedir bir kere keredeki cemaatımıza gelip şimdi kabirde yatan kadın erkek cemaatımızdan, geçmişlerinden hepsinin şad Amin. ruhlarını şahat eyle. hediye olmak üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ennem abdühü ve resulü la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, fi kulli lemhetin ve nefesin, adedemâ ve ş'avu Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi bu hasıl olan dağlar emsali rahmetleri, kabirlerine hediyelerimizi isale eyle, ruhlerini şahad eyle. Bize de arkamızdan böylece okunmak nasip beyle. Amin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasinu sallallahu aleyhi ve sellem.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 Belki o zaman oturursunuz. Yoksa kaçarsınız. Yok yok bizim İstanbul'dakilerden şikayetçi. Hemen kalkıyorlar ayağa ya. Sizi maşallah kovmadan gitmiyorsunuz. Sizden memnunum Bursa'dan. Bizim İstanbul'dakilerde şikayet var. var Edeyeceğim Ankara'da bir söz aldılar 24 Ocak Arena için Şu anda kesin mi bilmiyorum yalnız 24 Ocak Arena Ankara için söz alınmış Takip edin bizim siteleri ben duyururum Eskişehir eskidi ya. <gülüyor> Mubarek. Eskişehir'e geldim 20 sene Allah razı olsun Eskişehir'de çok güzel cemaat var Camileri doldurdu taşırdılar bir Noel gecesi Eskişehir'e gittik. Otobüs, takır takır her yer buz. Dedik ki Eskişehir'de hiç cemaat olmaz diye gittik. Her yılbaşını kutlatmayalım onlara diye gittik. Bütün ilçeler, köyler, her yerin yolları kapalı, kar. Dedik ki hiç cemaat olmaz. Merkez camisinde sohbete gittik. Sekiz cami opollüyle bağlı Hepsi taşmış. Hem de bu dediğim 20 sene evvel. İşte Eskişehir böyle bir Eskişehir. Onun için Eskişehir eskimez. Allah'ın izniyle. Geliriz inşallah. Allah razı olsun. Ellenden öperim. Dua adamı unutmayın. Bak mübarek insan utanıyorum ya. Yüz yaşında mübarek, yüz yaşında utanıyorum. Allah için geliyor mübarek zat. Bize bereket olsun diye geliyor. E şimdi biz nasıl geri kalırız cemaattan, sohbetten ya. Sürünerek de olsa gelelim arkadaşlar. Aman sohbeti bırakmayalım inşallah. Ramazan efendimiz Allah hayırlı uzun ömür versin. Allah ömrüne bereketler ihsan eylesin. Allahumma amin. Allahumma. Amin Allah Okuyacağım. Oturun siz. İnşallah. Kardeşler. Allah ım Allah ekamin. Allah salli Allah. Amin Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi Amin Allahumma Amin. Allah. amin Allah. amin Allah'ım amin ne dualar etti bize de size de bak ne dua alıyorsunuz Allah'ım amin Muhammedin ve alâle Allah'ım amin amin Allah'ım amin Allah'ım amin Allah'ım amin hep cemaatimizle beraber ne dualar etti Allah kabulünü göstersin amin, amin. şimdi Lalegül dergisini aboneliğine aboneliğine